Oh yeah. Çıkkasıydı. Arşamba. Yıl 2018, ay 9, gün 255, Hızır 130 1440, Hicri Muharrem 2, 1434, Rumi Ağustos 30 Günün tarihi 39 yıl önce bugün 12 Eylül 1979'da Türk diliyle ilgili büyük çalışmalarda bulunmuş ve Atatürk tarafından görevlendirilmiş olan ünlü dil bilimcimiz Agop Dilaçar vefat etmişti. 38 yıl önce bugün ise 12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshederek yönetime el koymuştu. 3 yıl önce bugün ise yani 12 Eylül, bin, 12 Eylül 2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan 3 astronot dünyaya geri döndü. Rus kozmonot Genadip Padalka uzayda 879 gün geçirerek dünya rekoru kırmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi Dormite tranquilo, que todo va a pasar. Mamma está a llegar. Mira la luna, que yo la voy a mirar. contar un cuento para que lo puedas soñar no tengas miedo que nadie va a apagar la luz Reíte durmiendo, que yo ya voy a volver al sur İyiyim, benim iyi benim. Benim iyi benim. Benim iyi ya falta poco para estar allá. No te me vayas a asustar, Que todo va a estar en el bis lugar Yo me voy ahí Dormite tranquilo Dormite tranquilo Con tu palo y tu tambor. Apagar la luz, Rey, que en tu sueño, yo siempre voy a volver al sur. Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve haftanın 3. Açık Gazetesi başladı. Ben Can Tonbil, Teknik Masada arkadaşım Selahattin Çolak ve biz editöryel destek veren Emre Gümüşer ile birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra bugün yanımızda yok. Ee, biz devam ediyoruz Açık Gazete programındaki haberlerimizi, anılmalarımıza ve müziklerimizi sizlere aktarmaya. Hangi parçaya aktardığımızı söyleyerek başlayalım hemen ee, Açık Gazete'nin haftanın 3. Açık Gazete'sine. Dormite Tranquilo adlı parçayı dinledik Clodio Tadey'den. Clodio Tadey Uruguaylı bir e, sanatçı ve Eduardo Galeano kendi memleketinden bir hikayeyle bize sesleniyordu. Bu sebeple bu şarkıyı uygun bulduk. Şimdi Eduardo Galeano'ya kulak veriyoruz. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı Türkçesi Süleyman Doğru Sel Yayıncı Aile Kavgaları Köy hekimi Roberto Buton, Uruguay aykırılarından bir sürü ses topladı. Bu Kanuto adında oduncu, çoban ve tarım işçisi birinin hayata vedası oldu. Kanuto aktarıyor. Bakın doktor, mevzu şu ki yetişkin bir kızı olan dul bir kadınla evlendim. Babam gelip o kızı görünce ona aşık oldu ve onunla evlendi. Böylece babam benim damadım oldu ve üvey kızım da bir anda üvey anneme dönüştü. Karımla benim bir oğlumuz dünyaya geldi ve bu çocuk babamın kayınçosu ve benim amcam oldu. Daha sonra kızım da bir oğlan doğurdu ve bu oğlan benim hem kardeşim hem de torunum oldu. Söylediklerimi takip edebiliyor musunuz doktor? Bütün bunların biraz karmaşık olduğunu kabul ediyorum. Ama özetlemek gerekirse ben en sonunda karımın hem kocası hem de torunu oldum. Bu böyle devam etti. Ta ki talihsiz bir günde doktor şunu fark edene kadar... Ben kendimin dedesi olmuştum. Düşünebiliyor musunuz? Dayanılmaz bir durum. Bunları size anlatıyorum çünkü siz doktorsunuz ve çok bilge birisiniz. Eduardo Galeano. Türkçe'si Süleyman Doğru. Xale Evet kendisini dedesi olan Kanuto'nun hikayesini aktardıktan sonra tarihte bugün neler olmuş onlara bakalım. 1974 yılında bugün İmparator Halile Selai, Etiyopya'nın İmparatoru Halile Selai yani Rastafari Hareketi'nin aynı zamanda misi olarak da nitelendirilen isim 1974 yılında gerçekleştirilen bir darbe sonucunda 58 yıllık hakimiyetinin ardından ülkeden gönderilmiş böyle bir durum söz konusu Etiyopya'da. 1980'de bugün ise Saatli Marif Takvimi'nde de aktarıldığı üzere 12 Eylül darbesi gerçekleştirilmiş Saatli Marif Takvimi'nde bu biraz anarşinin önüne almak ve kardeş kanının daha fazla dökülmesine engel olmak amacıyla ibaresini taşıyarak sanki o günle yayınlanan e, darbe bildirisinden parçalar eklenmiş olarak gözükebilir ama biraz daha detaylara baktığımız zaman durumun aslında hiç de öyle olmadığını görebilmek mümkün. Darbe sonrası Türkiye Cumhuriyeti kamu, kamu ve kuruluşlarında dönemin devlet yöneticilerinin emriyle anarşist ilan edilen 1.683.000 kişi fişlenmiş. Yine Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından açılan 210.000 davada 230.000 kişi yargılanmış. 7.000 kişi için idam cezası istenmiş ve 517 kişiye idam cezası verilmiş. Haklarında idam cezası verilenlerden 50'si asılmış, bunlardan 26'sı siyasi, 23'ü adli suçlu, biri de asala amelitanı. Ekmekçihan. Ekmekçihan'la da alakalı olarak çeşitli haberler verdi. Belki onu da hatırlayabiliriz. İdamları istenen 259 kişinin dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmiş. Yine 71 bin kişi Türk Ceza Kanunu'nun 141, 142 ve 160. maddelerinden de yargılanmışlar. 98 bin 404 kişi örgüt üyesi olmak suçundan yargılanmış. 388 bin kişiye pasaport verilmemiş. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atılmış. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarılmış 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurt dışına gitmiş 300 kişi kuşkulu bir şekilde ölmüş 171 kişinin işkencede öldüğü belgelenmiş 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklanmış 23.677 derneğin faaliyeti durdurulmuş 3.854 öğretmen, üniversite görevlisi, 120 öğretim görevlisi, öğretim üyesi ve 47 hakimin işine son verilmiş Aynı dönem 400 gazeteci için toplam 4000 yıl hapis cezası istenmiş Gazetecilere 3515 yıl ve 6 ay hapis cezası verilmiş toplamda. 31 gazeteci cezaevine girmiş, 300 gazeteci saldırıya uğramış, 3 gazeteci silahla öldürülmüş. Gazeteler 300, 300 gün yayın yapamamış ve haklarında Hürriyet Milli Gazete ve Orta Doğu'nun da olduğu 13 büyük gazete için 303 dava açılmış. 39 ton gazete ve dergi imha edilmiş, cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirmiş. 144 kişi kuşkulu bir şekilde ölmüş. 14 kişi aynı dönemde yapılan açlık grevlerinde hayatını kaybetmiş. 16 kişi kaçarken vurulmuş. 95 kişi çatışmada ölmüş. 73 kişiye doğal ölüm raporu verilmiş. 43 kişinin de intihar ettiği bildirilmiş. Ama saatli Marif takviminde anarşinin önüne almak ve kardeş kanına daha fazla dökülmesine engel olması, olmak için yapıldığı söylenen bir darbe var ortada bir de. Bu şekilde hala lanse ediliyor, yazılıyor, çiziliyor. Durum böyle. Dünyadaki haberlere bakacak olursak durum hiç açıcı değil. Ee, biraz dünya gündemine odaklanmaya çalışacağız bugün. Küresel iklim değişikliğinin en ağır sonuçları en e, yetkili kurumlar tarafından artık açıkça dile getirilmeye başlandı ve aynı zamanda bunun bir diğer etkisi olan göç durumları var. Burada da insanlar hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar. Dün Libya'da yüzün üzerinde insan hayatını kaybettiği iki botun batması sonucunda e, göçmenler da boğularak can verdiler. Böyle bir haber vardı. Bunu aktarabilme fırsatı bulacağız. Ee, ve sınır tanımayan doktorların... ...sınır tanımayan doktorlar örgütünün haberiydi. Bu biraz daha detay vermem gerekirse. Libya açıklarında göçmen taşıyan... ...iki lastik botun batması sonucu... ...yüzden fazla kişinin öldüğünü söyledi örgüt. Avrupa içerisinde de... ...yine göçmenlerle alakalı merkezinde... ...göçmenler olan e, bir tartışma... ...var ve büyüyor... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet İtalya ve Avusturya'da göçmen karşıtı politikalarla ilgili endişelerine dile getirmiş ve bu iki ülke değerlendirme yapmak üzere bir ekip bu iki ülkeye değerlendirme yapmak üzere bir ekip göndereceğini açıklamış. Avrupa Birliği'nin değerleri doğrultusunda ilerlemediğini söyleyen Viktor Orban var, şantaja boyun eğmeyeceklerini söylüyor. Gene göçmen tartışması var bu ıı, konuşmaların temelinde. İngiltere'de yapılan bir araştırma var. Oxford Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar tarafından yayımlanan kapsamlı bir rapor Avrupa Birliği'nin göç krizine kalıcı bir çözüm bulma yolundaki çabalarının sonuçsuz kaldığını ortaya çıkarmış. Ve Brüksel'in insani, yasal ve ahlaki değerleri bir tarafa bırakarak sadece gelen göçmen sayısını düşürmeye odaklandığını ortaya çıkarmış. Yani yine bu rapor. Ve bir diğer taraftan da gelen haberlere bakılacak olursa bu durumda kanıtlanıyor. bir Kanıtlanıyor Avrupa Birliği Kural dışı göçle mücadele için yıllardır tartışılan 10 bin kişilik kalıcı sınır gücü için düğmeye basıyormuş. Kurulacak yeni güçlü Avrupa'nın mülteci sorununa yaklaşımının daha da sertleşmesi bekleniyor diye yazıyordu Sputnik News'te. Avrupa genelinde milliyetçi ve aşırı sağcı siyaset, siyasi hareketlerde seçimlerden büyük kazanımlarla çıkmaya başladılar BBC. Türkçe'de bu konuyla alakalı bir derleme vardı. Bazı siyasi hareketler iktidarda kendilerine yer bulurken kimileri de anı muhalefet Partisi konumuna yükseliyorlar. Ana muhalefet konumuna yükseliyorlar. Sadece Avrupa'da değil, yani diğer bölgelerinde de göçmen sorunu yaşanmakta. Göçmenlerle alakalı ortaya çıkan durumlardan bahsedebilmekte. Venezuelalı göçmenler Brezilya'nın Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista'da meydana gelen şiddet olaylarının ardından Venezuela'ya geri dönmeye başlamışlar. Bunu da aktaran e, Sputnik News. Ve e, savaş durumlarından bahseden haberlerde her geçen gün artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Washington'da bir sivil toplum kuruluşunda yaptığı konuşmada Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanması halinde Amerika Birleşik Devletleri Fransa ve İngiltere'nin daha öncekilerden çok daha güçlü bir yanıt verme konusunda anlaştığını söylemiş. Dmitry Peskov'da, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'da Amerikan basınında yayınlanan Suriye'deki Rus güçlerine saldırı düzenlenebileceği haberlerini ciddiye almadıklarını dile getirmiş. Bir diğer ülke Hollanda'da da ilginç haberler var. Hollanda hükümetinin 2016 yılından bu yana para, malzeme ve eğitim desteği verdiği Suriye'deki rejim karşıtı güçlerin savaş suçu dahil olmak üzere çok sayıda insan hakları ihlaline imza attığı ortaya çıkmış. BBC Türkçe'nin haberi bu da. Ve YPG'nin önemli bir bölümünü oluşturduğu. Amerika Birleşik Devletleri destekli Suriye Demokratik Güçleri, SDG, IŞİD'i Suriye'nin kuzey doğusundan sürmek için başlatılan operasyonun son aşamasına geçtiklerini açıklamış. Ülkenin doğusunda IŞİD'in elinde tuttuğu son bölgelere operasyonlar gerçekleşmeye başlamış. Birleşmiş Milletler de Suriye'nin kuzey batısında son günlerde artan şiddet nedeniyle çok sayıda sivilin öldüğünü söylemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İdlib konusunda uluslararası topluma, batılı ülkeler ve Rusya'ya, Çağrı yapmış ama Türkiye İdlib'de ateşkes istemesine rağmen Rusya ve İran bu teklifi kabul etmedi şeklinde haberlerde gelmiş. Durum böyle kısa bir özet vermek gerekirse. Aynı zamanda son yarım saat içerisinde bir de konuğumuz olacak. İdlib meselesini Cengiz Akder'le konuştuktan sonra iki konuğumuz olacak özür dilerim. Akademisyen Aslı Otman ve Can Can Dan'la beraber Barış'ın Akademisyenler davasındaki son durumu konuşma fırsatı bulabilmeyi umuyoruz. Bugünkü açık gazete içerisinde evet haberlerimize Docevelli'deki ve birçok yerde görebileceğiniz haberle başlayabiliriz 5 Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından hazırlanan rapora göre dünyada 821 milyon kişi açlık çekiyormuş bu sayının arttığına dikkat çekmiş aynı zamanda yetkililer açlık ve yetersiz beslenmenin başlıca nedenin ise iklim değişikliği olduğunu belirtmişler. Bu beş örgüt tarafından açıklanan rapor dünyada her dokuz kişiden birinin yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyormuş. Salı günü İtalya'nın başkenti Roma'da açıklanmış. Dünyada beslenme ve gıda güvenliğinin durumu adlı bir rapor. Geçen yıl dünyada açlık çekenlerin sayısının 821 milyona yükseldiği belirtilmişti. 2016'daki bu, rapor, bu sayı ise 804 milyon olarak kaydedilmişti. Yani bir sene içerisinde 20 milyon insan eklenmiş bu rakama. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley raporu bu mesaj dünyada korku yaratmalı sözleriyle değerlendirmiş. Beasley uzun yıllar boyunca dünyada açlık ve yetersiz beslenme ile karşı karşıya olanların sayısının azaldığını Birleşmiş Milletler'in 2030 yılına kadar açlık çekmesine son, verme, son vermeyi hedeflediğini hatırlatmış. Ve ancak son gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda bu hedefe ulaşmanın gerçekçi olmadığında sözlerini eklemiş. Raporda dünyada açlık çekenlerin sayısının son 3 yılda arttığı dikkat çekilirken önceki e, sayıların 10 yıl önceki düzeye gerilediği belirtilmiş. Özellikle dünyada 5 yaşın altındaki çocukların %22'sine açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle gelişim bozuklukları yaşadığı söylenmiş. ...en fazla kadınlar ve etnik azınlıklar... ...açlık çekiyor diye de belirtmişler... ...raporda... ...önemli bir rapor bu... Ee, ...raporda açlık ve yetersiz beslenmenin... ...Afrika'nın birçok bölgesinde ve... Güney Amerika'da yaygın bir ifade olduğu... E, ...yaygın olduğu ifade edilmiş... ...özellikle siyasi ve... ...ekonomik krizin yaşandığı Venezuela'da... ...durumun kötüleştiği... ...bunun yanı sıra Yemen ve... ...Suriye gibi savaş yaşanan bölgelerde... ...açlığın arttığı belirtilmiş... Birleşmiş Milletler savaşların yanı sıra ekonomik krizlerin ve iklim değişikliklerinin de gıda alanında krize yol açtığını da vurgulamış. Raporda iklim değişiklikleri nedeniyle yağmurların erken veya geç yağdığı ya da kuraklık ve aşırı yağış gözlemlendiği söyleniyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Direktörü Jose Graziano da Silva yaşadığımız olumlu gelişmelerde kaydedilen gerileme yaşadığımız olumlu gelişmelerde kaydedilen gerilemede iklim değişiklikleri Günümüzde büyük bir rol oynuyor demiş. İklim değişikliği olarak da belki e, nitelendirebiliriz. Raporda iklim değişikliğinden etkilenen bölgelerde yetersiz beslenen insanların sayısının daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyormuş. Bu bölgelerin başında Doğu Afrika geliyor. Bölgede son yıllarda yaşanan beklenmedik kuraklık çiftçilerin üretim yapamamasına yol açmış. E, bu rapora göre rapor. Dünya Gıda Programı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu işbirliğiyle hazırlanmış. Böyle trajik ve oldukça kötü bir duruma doğru giden e, bir haberden bahsediliyor. Bir diğer taraftan da israf mevzusu var. Bu rakam. Dünyada açlık çeken insanların Birleşmiş Milletler tarafından 821 milyon kişi olarak nitelendirilmesinden hemen önce bir başka grup tarafından Boston Consult Consulting Group adlı bir örgüt grup şirket tarafından 870 milyon kişi olarak açıklanmıştı. Ve aynı şirket dünyada yılda 1.6 milyar ton yani 1.2 trilyon dolarlık gıda israfının... Yapıldığını söylemişti Grubun yaptığı e, bir Araştırmaya göre dünyada çöpe giden e, Gıda mikleri Yıllık olarak 1.6 milyar tona Ve 1.2 trilyon dolara Karşılık gelmeye başlamış Dünyada üretilen gıdanın yaklaşık Üçte birine tekabül eden bir rakam bu Aynı zamanda e, Grubun öngörüsüne göre 2030 yılında bu rakam Yıllık 2.1 milyar tona çıkacakmış Hacana neredeyse iki katı ve parasal değeri de 1.5 trilyon dolar olarak e, ölçülecekmiş. Bu devasa rakamlara karşın diğer tarafta dünyada açlık içinde yaşayan insanların sayısını 870 milyon insan olarak açıklamış grup. Yapılan açıklamalara ve araştırmalara rağmen durum yıllardır düzelmek yerine kötüye gidiyormuş. Bu kötüye gidişin arkasında dünya nüfusundaki artış gelişmekte olan ülkelerdeki tüketim iştahını yattığına dair bir ibare paylaşmışlar. Grubun paylaştığı rakamlara göre çöpe giderek israf edilen gıdaların 2000 yılındaki değeri 0.9 trilyon dolarken 2015 yılına gelindiğinde 1.2 trilyon dolara çıkmış. Bu sorunu çözmek için atılacak adımlar da raporda sıralanmış. Örneğin sadece farkındalığın arttırılmasıyla 260 milyar dolarlık bir kaynak, zorunlu önlemler ile 110 milyar dolarlık bir rakam kurtarılabiliyormuş. Kanuni düzenlemeler ve vergilendirme, gıdaların çöpe gitmeden önce yeniden değerlendirilmesi ve geri dönüştürülmesinin de yolunun açabileceği dönüştürmesini yolunu açabilir deniliyor En önemli etken tedarik zinciriymiş e, rapora göre en önemli etkenin bu olduğu nitelen, bu olarak nitelendirilmiş bu durum olarak nitelendirilmiş tedarik zincirinden hem altyapıda harcanacak reform sağlanacak reform hem de verimlilik artışı toplamda 270 milyar dolarlık bir kaynağın kurtarılması anlamına geliyormuş Tedarik zincir altyapısındaki iyileştirmeler 150 milyar dolarlık tasarruf sağlayabilirmiş. Özellikle gelişmekte olan pazarlarda soğuk zincirin yaygınlaşması nakliye esnasındaki kayıpları engelleyebilecek nitelikteymiş. Aynı zamanda küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi de bu tedarik zinciri sırasında ortaya çıkan durum olarak da nitelendiriliyor. Durum böyle gıda konusunda. Bir diğer taraftan baktığımız zaman bu gıda dışındaki haberlere de ve gıdayla alakalı olarak ortaya çıkarılan durumla alakalı haberlere de birçok trajik olay görebilmek mümkün. Bir diğer haberi daha hemen aktardıktan sonra hayatını kaybeden göçmenler haberine geçelim. Kuraklık Avrupa'da sebze Hindistan'da çay üretimini vurdu diye yazıyor gıda hattının haberinde. Avrupa'da yaşanan kuraklık nedeniyle dünyanın dört bir tarafında yaşanan Hindistan'dan Avrupa'ya kadar. Avrupa Avrupa Birliği sebze sektörünün son 40 yılın en büyük tehdidiyle karşı karşıya olduğu değerlendirilmesi yapılmış. Sebze sektörünün son 40 yıllık en büyük tehdidiyle karşı karşıya olmasının sebebi e, yağışlar ve kuraklık olarak nitelendiriliyor. Avrupa Birliği'nde yaşanan kuraklık ve gıda tarım sektörlerini tehdit olarak e, lanse edilen bir durum var burada. Bu yaz yaşanan... Ve uzun süredir kuraklık uzun süredir devam eden kuraklık dönemi sebze satışında önemli ölçüde azalmaya neden olmuş gıda üreticilerine daha az miktarda ve daha az düzenli teslimatların yapıldığından bahsediliyor. Bu durum söz konusu işletmelerde verimlilik kaybına yol açmış. Fresh Produce Journal internet sitesindeki bir habere dayandırmışlar zaten bu bilgileri de gıdahattı.com sitesindeki haberde. Yaşanan kuraklık Avrupa Sebze ve Meyve İşleyicileri Birliği tarafından son 40 yıl içinde Avrupa Birliği sebze sektörüne yönelik en büyük tehdit olarak nitelendirilmiş. Kuraklıktan en çok etkilenen ülkelerde sıralanmış Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, İngiltere, Macaristan ve Polonya. En çok etkilenen sektörler ise dondurulmuş ve konserve sebze sektörleri olarak tespit edilmiş. Dünyanın bir diğer köşesindeki yerden bahsedecek olursak yani Hindistan'dan. Dünyanın ikinci büyük çay üreticisi olan Hindistan'da ise yağış azlığı çay üretimini vurmuş. Komoditi online sitesindeki habere göre devlet çay kurulu daha az yağış nedeniyle Hindistan'ın çay üretiminin Temmuz ayında bir önceki yıla göre %6.7 oranında düşerek 151.38 milyon ton olarak gerçekleştiğini açıklamış. Ülkenin çay üretiminin 2018 yılının ilk 7 ayında bir önceki yıla göre %5 azalışla 583.84 milyon tona gerilediği de bildirilmiş. Durum bu. Hindistan Çay Üreticiliği Birliği'nden üst düzey bir yetkili ülkenin en fazla çay üreten eyaleti olan Assam'daki yağışların düşük olması verimliliği derinden etkiledi derken, güney eyaletlerinde ise Masul'un kaybedildiğini 2018 yılında üretimin geçen yıla göre daha düşük olacağını ifade etmiş. Hindistan Meteoroloji Bölümü tarafından derlenen verilerde ülkenin en fazla çay üreten hayaleti Assam, ikinci büyük üreticisi olan Batı Bengal'in 1 Haziran'da başlayan muson mevsimlerinde muson mevsiminde normal normalden özür dilerim. Normalden yaklaşık %20 daha az yağış aldığı belirtilmiş. Hindistan çay üretiminin düşük olduğu Ocak ve Temmuz ayında çay ihracatını ise arttırmış. Bir diğer taraftan üretim düşük olmasına rağmen ihracat artmış. Başta Mısır, Pakistan ve Birleşik Krallık olmak üzere Irak, İran ve Rusya'ya çay ihraç eden Hindistan'ın çay ihracatı 2018 yılının ilk 7 ayında bir yıl öncesine göre %6.6 artışla 131.21 milyon kilograma e, yükseldi diye yazıyor burada e, gıda internet sitesinde. Çay ihracatındaki artış da Mısır, İran ve Pakistan'daki alımlar etkili olmuş. O bölgelerdeki muhtemelen de verimsizlik sebebiyle de böyle bir yola tercih etmiş olabilirler Öte yandan hali hazırda dünyanın en önemli şeker tüketicisi Hindistan 2018-2019 sezonunda Brezilya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük şeker üreticisi konumuna gelecekmiş. Böyle bir bilgi de var çay gidiyor yerine şeker mi geliyor diye sormuş insanlar da ama dünyanın dört tarafında yaşanan kuraklıktan pek de kurtuluş yok gibi duruyor bu haberlere baktığınızda. Durum bu. Evet bu iklim değişikliği ile alakalı ortaya çıkan durumlardan bahsedebilme fırsatı bulduk ee, ve aynı zamanda şimdi iklim değişikliği ile alakalı yine aynı şekilde özür dilerim. Ee, sınırları etkileyen durum var. Ee, ve bu konularla alakalı trajik haberler var karşımızda di açıklarında iki göçmen botunun battığı ve en az yüz ölünün en az 100 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Sınır tanımayan doktorlar örgütünün bir e, açıklaması var. Libya açıklarında göçmen taşıyan iki lastik botun batması sonucunda yüzden fazla kişinin öldüğünü açıklamış örgüt. Botların 1 Eylül'de yola çıktığını ancak patlayarak battığını duyurmuşlar. Bugün 12 Eylül. Denizden kurtarılan 276 kişi başkent Trablus'un güneydoğusundaki El Hums limanına getirilmiş. Örgüt aralarında hamile kadınlar, çocuklar ve bebeklerin de bulunduğu bu kişilerin bir gözetim kampında tutulduğunu belirtmiş. Kurtulanlardan bazılarının Kurtulanlardan bazılarının zatürreye yakalandığı e, belirtiliyor haberin içerisinde. Ve bazılarında e, sızan yakıttan vücutlarında yanıklar oluştuğuna dair bilgiler verilmiş. E, Uluslararası Göç Örgütü'ne göre e, bu yıl Akdeniz'i geçmeye çalışan 1500'den fazla kişinin boğularak öldüğü söyleniyor. Tekneleri batan daha fazla sayıda kişi kurtarılmış Libya'dan insan kaçakçılarına para ödeyerek teknelere doluşan göçmenler İtalya'ya buradan da Avrupa'nın diğer ülkelerine gitmeye çalışılıyor diye çalışıyor diye belirtilmiş bir biz Türkçe haberinde. İtalya göçmen gemilerini artık limanlarına yanaştırmıyormuş. Libya'ya geri dönmek zorunda kalan bazı göçmenlerin silahlı gruplarca kaçırılarak köle olarak satıldığı iddia ediliyormuş. 2011'de Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Libya'da hala istikrarsızlığın hakim olduğundan bahsediyor bu, bu haber. Ve Trablus'ta Ağustos sonlarında patlak veren çatışmalardan sonra yüzlerce göçmenin tutuldukları gözetim kamplarından başka yere nakledildiği de aynı şekilde aktarılıyor. Büyük bir ile karşı karşıya dünya yaşanmakta olan haberlere baktığınız zaman neredeyse her an olabilecek e, bu tip e, kazalar, trajediler de kapıda bekliyor gibi duruyor. Türkiye'deki durum çok farklı değil. Son, son günlerde ortaya çıkan haberlerin sadece bağışlılığına bakacak olursak Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde Çanakkale'de 116 kaçak göçmen yakalandı denilmiş. Milliyet Gazetesi'nin internet sitesinde Ayvalık'ta 28 kaçak göçmen yakalandı denilmiş. Haberler.com'da Sivas'ta 47 kaçak göçmen yakalandı denilmiş. Deniz Haber Ajansı'nda Dikili'de 52 kaçak göçmen yakalandı denilmiş. Herkes kaçak göçmen olarak nitelendiriliyor. Güneş Gazetesi'nde bir kaçak göçmen yaralandı denilmiş. Yakalandı değil bu sefer Doğu Beyazıt'ta mayın patlamış. Haberler.com'da yine 40'lar elde 76 kaçak göçmen yakalandı e, haberi var. Güneş gazetesinde Van'da 14 kişilik minibüste 50 düzensiz göçmen yakalandı diyerek ilginç bir başlığa imza atmışlar. Kaçak dememişler. E, farklı olarak nitelendirilebilmek aynı zamanda düzensiz göçmen olarak literatürdeki varlığından da bahsedebilmek mümkün. Bunlar ne, Bu insanlar nereden geliydi diye soracak olursanız. 35'i Afganistan, ikisi Bangladeş ve 13. ...Pakistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı diye vermiş Güneş Sitesi'nin internet sitesi. Edirne'de 497 düzensiz göçmen yakalandı diye vermiş Türk'ün internet sitesi. Ve bu tip haberlerde sıralanıyor İzmir'de kaçak göçmen operasyonu, Başkale'de 40 kaçak göçmen yakalandı diye. Son 1-2 gün içerisinde haberlerde internet sitelerinin özellikle düşen artık umuru adi olarak da görülmeye başlayan bu düzensiz göçmen yerine kaçak göçmen isminde tabirinde kullanıldığı birçok haber var bunları e, derleyip toparlamak da mümkün olabilir belki de şimdi kısa bir ara verdikten sonra bu göçmenlerle alakalı Avrupa'daki tartışma ve aynı zamanda bu tartışmaların gölgesinde şekillenen milliyetçilik ve seçimlerle alakalı bazı haberleri aktarabilme şansı bulacağız sizlere ee, ve ardından da gene aynı konularla e, yakından bağlantılı olan savaş haberleri var. Suriye'de yaklaşmakta olan savaş ve bu savaşı önlemeye çalışan e, açıklamalar var. Neler olup bittiğini e, bir kısa ara verdikten sonra hep beraber göreceğiz. Açık gazete. And I heard as it were the noise of thunder. One of the four beast saying come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going around taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down When the man comes around The hairs on your arm will stand up At the terror in each sip and in each suck Will you partake of that last offered cup Or disappear to the potter's ground When the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers One hundred million angels singing Multitudes are marching to the big kettle drum Voices calling, voices crying Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wigs. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet, they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. One hundred million angels singing.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 The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound. When Comes Around adlı parçayı dinledik Johnny Cash'ten. Johnny Cash 26 Şubat 1932'de doğmuştu ve 12 Eylül 2003 yılında da aramızdan ayrılmıştı. Amerikalı rock ve country müziğini önemli ölçüde etkilemiş bir gitarist, söz yazarı ve müzik yazarı olan Johnny Cash. Derin ve özgün sesi, yük katarı diye anılan Tennessee Üçlüsü adlı orkestrası kendisine siyah giysili adam ismiyle ün kazandıran kara giysileri ve tavırları ile diye yazıyor Wikipedia'nın daha önceden kaydettiğimiz bilgileri arasında. Tüm konserlerine sade bir takdimle başlarmış. Merhaba ben Johnny Cash diyerek özellikle kariyerinin sonlarına doğru ana teması hüzün ve çile çekmek olan müzikler yapmış. I Walk the Line, Falsam Prison Blues, Ring of Fire, Man in Black ve Hurt adlı şarkıları ünlü şarkıları arasındaymış. Ee, aynı zamanda One Piece at a Time, The One on the Right is on the Left ve A Boy Named Sue adlı esprili ve eğlenceli şarkılarda yazmış kendisi. Hayat hikayesini anlatan Walk the Line filminde kendisini oynayan Joaquin Phoenix ile eşi June Carter oynayan Reese Witherspoon'u ölümlerinden önce eşiyle birlikte kendileri seçmişler. Ee, böyle bir e, hikayesi var. Johnny Cashin, siyah giyen. ...adam olarak da bilinen Johnny Cash'in. Belki bugün biraz daha Johnny Cash çalabilme fırsatı... ...Blorüs Selahattin Çolağ'ın e, takdimi ve seçimiyle beraber. Evet, e, ilk yarım saatte küresel iklim değişikliğinden ötürü ortaya çıkan... ...gıda probleminden bahsettik. Ve aynı şekilde e, göçmen krizinin yaşanmakta olan ölümcül tarafından bahsettik. Şimdi de bu konularla alakalı, ikinci konuyla alakalı raporlar var sırada. Euronews'den Rahmi Gündüz'ün bir haberi var. Rahmi Gündüz'ün İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar tarafından yayınlanan kapsamlı bir rapor Avrupa Birliği'nin göç krizine kalıcı bir çözüm bulma yolundaki çabalarının sonuçsuz kaldığını ve Brüksel'in insani, yasal ve ahlaki değerleri bir tarafa bırakarak sadece gelen göçmen sayısına düşürmeye odaklandığını ortaya çıkarmış. Sınır kriminolojisi başlığıyla ilk kez Euronews'de yayınlanan rapor Avrupa Birliği'nin... Sorunun çözümüyle sadece Libya sahil güçleriyle hükümet dışı kuruluşların yönettiği kurtarma gemilerine bel bağladığını gözlerine seriyormuş. Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü'nün verdiği rakamların değerlendirildiği rapor, sivil toplum kuruluşları ve kurtarma gemileri çalışmalarının engellendiği Haziran ve Temmuz ayında denizde boğulanların sayısında önemli bir artış olduğunu da acı bir şekilde ortaya çıkarmış. Nisan'da 20 Mayıs'ta 11 göçmenin Avrupa'ya kaçmaya çalışırken boğularak denizde can verdiği ve bu rakamın Haziran ayında 451'e çıktığını hatırlatmış rapor daha geçen gün yüzün üzerinde insan hayatını kaybetmişti Libya'da açıklanan rakamlara göre ee, bu raporda bu sonuçlar can kayıplarını hiçbir şekilde dikkate almayıp sadece sınırlarını kapatma yoluyla göçmen sorunu çözmeyi düşünen Avrupa Birliği'nin iradesini açıkça ortaya koyuyor ifadesine yer vermiş. Yine raporda hiçbir hiç hiç, hiç ya, ahlaki, yasal ve insani değerler dikkate alınmaksızın yasa dışı göç ön, yasa dışı göçün önlenmesi için izlenen politikalar da sert bir şekilde eleştirilmiş. Avrupa Birliği'ne yönelik göçün azaldığı bir dönemde Birliğin ne pahasına olursa olsun göç politikasını sertleştirmesinin de anlamsız olduğu vurgulanmış raporda. İtalya'da göçmen karşıtlığıyla bilinen sağcı hükümetin göçmenlere yardım için çalışan kurum ve kuruluşları insan tacirlerine destek vermekle suçlamasına da tepki gösterilmiş. İtalya son olarak 10 Haziran'da kaçak göçmen taşıyan ticari ve sivil toplum kuruluşlarına ait teknelerin limanlarına girişlerine tek taraflı yasaklama getirmiş. Bundan bahsediliyor haberde. Bunun ardından da bir sivil toplum kuruluşunun gemisi olan ve 630 kaçak göçmeni taşıyan Aquarius isimli geminin Akdeniz'de hiçbir limana yaklaşmaması, yaklaşamaması Avrupa Birliği içinde ciddi bir kriz yaratılmıştı. Bu hatırlatılıyor. Biz de açıkça da bu duruma yer vermiştik. Bu geminin daha sonra İspanya'nın yeşil ışık yakmasının ardından Valencia'ya girişine izin verilmişti. Bunun ardından göçmen taşıyan Mission Lifeline isimli kurtarma gemisinin kaptanına Malta yargısında dava açması konunun tekrar ele alınmasına yol açmış. Raporu kaleme alan araştırmacılardan Matteo Villa, Euronews'e yaptığı açıklamada Libya'da Trablus'taki çatışmaların Avrupa Birliği hükümetleri için yeni bir endişe kaynağı olduğunu söylemiş. Villa gerekli önlemlerin alınmaması halinde çatışmalardan kaçacak çok sayıda göçmenin açık denizde can verebileceği uyarısında da bulunmuş. Attığı tweetle. Ee, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude son olarak yaptığı açıklamada göç konusunda ortak bir politika oluşturulmasının Avrupa Birliği'nin öncelikleri arasında olması gerektiği uyarısında bulunmuştu e, fakat bu konuyla alakalı çıkan birçok tartışma var mesela Macaristan'da bu tartışmaların en sert halini görebiliyoruz Avrupa Birliği'nin değerleri doğrultusunda ilerlemediği gerekçesiyle yaptırımlarla karşı karşıya olan Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği'nin şantajına boyun eğmeyeceğini söylemiş <gülüyor> Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Orban'ın sağcı ve göçmen karşıtı Fides Partisi'nin politikalarının Avrupa Birliği'ne bir tehdit oluşturup oluşturmadığını tartışıyormuş. Orban Strasbourg'daki parlamento binasında milletvekillerine yaptığı konuşmada parlamentoyu ülkesini, aşağı, e, parlamentoyu ülkesini aşağılamakla suçlamış. Macarlardan daha iyi bildiğinizi sanıyorsunuz diye sinirlenmiş Orban. Macaristan bu şantaja boyuna eğmeyecek. gerekirse size direneceğiz şeklinde konuşuyor. E, Tetitte de, de, de bulunmuş. Macar halkı ülkelerinin hiçbir göçmen ülkesi Macar halkı ülkelerinin bir göçmen ülkesi olmasına karşı çıktığı için bu önergeyle kınanmak istiyor demiş bir de üstüne. Orban'ın bu sözleri parlamentodaki aşırı sadece milletvekillerinden büyük bir alkış almış. Macaristan'a karşı üye ülkelerin yaptırım uygulayabilmesinin mümkün kılan 7. maddenin işletilmesi gündem demiş bu arada. Ne kadar alkışlar sahip alkishlasınlar. Bu kapsamda Avrupa Birliği içinde oy hakkı elinden alınabilirmiş, siyasi yaptırımlarla sonuçlanabilecek bir sürecin başlamasını öngören önerge Çarşamba günü, yani bugün ona bugün oylanacakmış. Önergenin kabul edilebilmesi için milletvekillerinin üçte ikisinin destek vermesi gerekiyor. 2010 yılında göreve gelmişti Orban. Ülkeyi otoriter bir yöne çekmek suçlanıyor. Biz de sesin önleri beraber oldukça oldukça yoğun bir şekilde konuşmuştuk Viktor Orban'a. Macaristan ve Fidesz Partisi ile ilgili rapor hazırlayan Hollanda Milletvekili Judith Sargentini, ülkeye yönelik söz konusu süreci başlatmış olan isimmiş. Ee, Sargentini, basın azınlıklar ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırıların raporda detaylı bir şekilde listelendiğini ve bunların Avrupa Birliği'nin değerlerinin açık bir ihlali olduğunu söylemiş. Eski Belçika Başbakanı, millet, e, Başbakanı ve Milletvekili ee, olan e, Guy Verstadt Macaristan'ın Avrupa Birliği'ne bugün üye olmaya çalışsa bu koşullar altında mümkün olmayacağını söylemiş. Brexit kampanyasının önc öncüsü UKIP eski lideri milletvekillerinden Nacil Farage ise Orban'ın ve ülkesinin aşağılandığını savunmuş ee, milliyetçi ırkçı bir parti olarak da biliniyor UKIP UKIP ee, Farage Brexit kurbuna katıl sevineceksin demiş ee, Orban'a göçmen karşı tavırlarıyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da parlamentodaki, parlamentodaki beş milletvekillerinin Macaristan'a karşı kendi milletvekillerine karşı oy kullanacağını açıklamış. Kurz Avusturya'nın e, kamu televizyonu ORF'ye yaptı açıklamada hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden taviz verilemeyeceğine inanıyoruz demiş. Göçmen karşıtı bir kampanya üreten Viktor Orban'ın partisi Nisan ayında genel seçimlerde meclisteki sandalyelerin üçte ikisini kazanmıştı. Bu hatırlatılıyor haberin içerisinde. Orban daha önce çoğu Müslüman olan göçmenlerin Avrupa'nın Hristiyan medeniyetine bir tehdit oluşturduklarını söylemiş. Avrupa Birliği Polonya'ya karşı benzer bir süreç başlatmış aynı zamanda. Bu da hatırlatılan bilgiler arasında. Ee, Avrupa Birliği bununla nasıl mücadele ediyor diye soracak olursanız. 10.000 kişilik bir kalıcı sınır gücü için düğmeye basılmış ama ondan hemen önce Bibis Türkçe'nin güzel bir derlemesi var Avrupa'da milliyetçilerin yükselişi devam edecek mi sorusunu manşete taşındı. Avrupa genelinde milliyetçi ve aşırı sağcı siyasi hareketlerin seçimlerden büyük kazanımlarla çıkmasını ele almışlar. Bazı siyasi hareketlerden hareketler iktidarda kendilerine yer bulurken kimileri ana muhalefet konumuna yükseliyormuş. Aşırı sağcı ve milliyetçi hareketlerin bu kazanımları kendilerini merkezde konumlandıran partileri de çizgilerini gözden geçirmeye zorluyormuş. Arda arda gelen bu seçim zafer seçim sonuçları Kimisi zafer, kimisi değil. Seçim sonuçları kısmen 2008 küresel ekonomik krizinin ve Avrupa Birliği'nin hala kalıcı çözüm aradığı göç krizinin yansımaları olarak değerlendirilebilir deniliyor haberin içerisinde. Ancak yükselen aşırı sağcı akımların uzun yıllardır süregelen küreselleşme ve Avrupa Birliği özelinde ülkelerin egemenlik yetkililerinin bir bölümünü Brüksel'e devretmelerinden de beslendiği düşünülüyormuş. Avrupa genelinde yükselişte olan partilerin siyasi görüşleri farklılık gösterse de, Benzer temalar öne çıkıyormuş. Göçmen karşıtlığı, İslam'a karşı olumsuz bakış açısı ve Avrupa Birliği projesine şüpheyle yaklaşmak. İtalya var bu ülkelerin arasında. Seçimlerden net bir sonuç çıkmaması ve aylar süren belirsizliğin ardından... ...ülkenin iki popülist partisi Beş Yıldız Hareketi ile Liga ya da Liga e, koalisyon kurmaya karar vermişti. Bu hatırlatılıyor. E, hem, lig, hem Lig hem de Beş Yıldız Hareketi Euro bölgesinin bir parçası olmaktan rahatsızmış... Koalisyon programında belgeleri olmayan göçmenlerin kitlesel olarak sınır dışı edilmelerine dair çeşitli önergeleri varmış. Ee, Almanya'dan bahsediliyor. Almanya'nın Almanya için Alternatif AfD partisi sadece beş yıl önce kurulmasına rağmen federal parlamentoya girmeyi başarmış durumda. Başlangıçta Euro bölgesi karşıtı bir hareket olarak yola çıkan Alternatif für Deutschland ya da e, AfD, Almanya için Alternatif partisi daha sonra göçmen ve İslam karşıtı bir siyasi oluşuma evrilmiş AFD liderleri ise ikinci dünya savaşında nazilerin işlediği insanlığa karşı suçları mazur göstermeye çalışmakta suçlanıyorlar. Partinin yükselişinin başbakan Angela Merkel'in göçmenlere yönelik açık kapı politikasını yarattığı rahatsızlığın yansıması olduğu görüşü de hakimmiş. AFD parlamentoda ana muhalefet partisi konumuna yükselmiş bugüne kadarki en büyük siyasi başarısını elde etmiş. Ancak AFD'nin yükselişiyle birlikte Merkel'in tonunda da değişiklikler gözlenmiş. Hükümeti kurduktan sonra yaptığı ilk konuşmada Almanya Başbakanı 2015'teki insani istisnanın tekrarlanmayacağı sözünü vermiş ve sınır güvenliğini arttırma vaadinde de bulunmuş. Ana Muhalefet Partisi böyle bir etkide bulunmuş Merkel üzerinde. Avusturya'da da durum benzer. Muhafazakar Avusturya Halk Partisi ÖVP ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlükler Partisi FPÖ geçen yılki seçimlerde koalisyon hükümeti kurmuşlar. Muhafazakarlar merkez soldaki sosyal demokratlarla birlikte uzun süredir Avusturya politikalarının etkisini Avusturya politikalarının etkisini sürdürüyor, sürdürüyorlarmış. Almanya'daki gibi göçmen krizi Avusturya'daki sağ partiler için önemli bir kampanya aracı olmuş. İsveç'te pazar günü düzenlenen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre İsveç demokratları oylarını %17.6'sını aldı. Partinin bir önceki seçimde oy aranı %12.9 seviyesindeydi. Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin oy yarında merkez sağdaki dört partinin ittifakı olan ittifakın oy aranını da %40 civarındaymış. 2015'te Avrupa'ya göç akınının yükselişe geçmesiyle birlikte ülkedeki göçmenlerle ilgili kaygıların artmış olduğundan bahsediliyor haberde. Ve SD'nin yani İsveç demokratlarının oyunda hızlı bir artış olduğu da gözlemlenmiş. Partinin köken... Kökeninin Neonazi ideolojisine dayandığını ancak geçtiğimiz yıllarda yenilemeye gittiğini ve 2010 yılında parti ilk kez parlamentoya girmiş girdiğini anlatan bir haber bu. Neonazi ideolojisine dayanan bir parti kendisini yenileyerek 2010'da ilk kez parlamentoya girmiş. Sosyal demokratların azınlıkları hoşgörü politikaları karşısında e, İsveç demokratları SD göç denetiminin ser sertleşmesini istiyormuş. Macaristan'da ise... Genel seçimlerin tüm oyların neredeyse yarısını alan sadece iktidar partisi Fidesz kazanmıştı. Bundan bahsediliyor. Merkez sağa doğru pozisyon alan Yobik oylarını arttırarak Macar parlamentosunda ikinci parti haline gelmiş. Dönem, seçim öncesi dönemde radikal sağ çizgiden merkez sağa doğru kayan Yobik. Durum böyleymiş. Orban halen Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya dair Avrupa Birliği'nin kota sistemine dayalı göç politikalarına karşı çıkan Orta Avrupa ülkelerinin sesi olarak görülüyormuş durum böyle. Avrupa Birliği ne yapıyor diye soracak olursanız ordu kuruyormuş kendisine 10 bin kişilik kalıcı sınır gücü kuruyormuş pardon ordu değil kural dışı göçle mücadele için yıllardır tartışılan 10 bin kişilik kalıcı sınır gücü için düğmeye basmış kurulacak yeni güçlü Avrupa'nın mülteci sorunu yaklaşımının sertleşmesi bekleniyormuş Sputnik'in haberine göre Türkiye ile vardığı mutabakat sayesinde 2 yıldır mülteci akınlarına karşı belirgin bir rahatlama yaşasa da diye yazılıyor Sputnik'in haberinde sorunu tam olarak çözemeyen Avrupa Birliği önlemlerini radikal bir şekilde arttırmaya hazırlanıyormuş. Avrupa Birliği Komisyonu gelecek yıl yapılacak Avrupa seçimleri öncesinde popülist partilerin mültecileri yine yoğun bir şekilde iç siyaset malzemesi olarak kullanmaya başladığı bir dönemde 10.000 kişiden oluşacak silah taşıma yetkisine sahip kalıcı bir sınır koruma gücü oluşturulmasını önerecekmiş. Bugün açıklanacakmış galiba. Detayları Avrupa Komisyonu Başkanı Jan Klot Juncker tarafından Avrupa Parlamentosu'nda açıklanacak. Güç sınırların korunmasından sorumlu Frontex'in yapısının çok farklı bir boyuta taşıyacakmış. Komisyon 2015'teki mülteci krizi öncesinde 300 kişiden oluşan, kriz sonrasında ise kapasitesi 1500 kişiye ulaşan gücün küçük bir ordu boyutuna yükseltilmesini, Avrupa'ya komşu ülkelerdeki nüfus dinamiklerine ve istikrarsızlığa bir yanıt teziyle savunuyormuş. Yeni yapının en önemli görevi Avrupa Birliği sınırlarına kural dışı girişleri engellemek olacakmış. Şimdi olduğu gibi kara, deniz ve hava unsurlarını içerecek olan güç, bir Avrupa Birliği ülkesinden diğerine mülteci geçişine dayanan ikinci hareketleri de önleyecekmiş. Bu da ilginç. Yeni güç sığınma başvurularını kabul edilmeyen mültecilerin geri dönüşlerinin hızlandırılmasında da rol oynayacakmış. Yetkileri büyük ölçüde Brüksel'de olacak olan güce, bu güce bağlı unsurlar geçici olarak silah kullanma etkisine sahip olacakmış. Avrupa Birliği ülkeler arasında geçiş yapabilmenin yanı sıra, İlgili ülkenin onayı halinde üçüncü ülkelerde de faaliyette bulunmak için yeni gücün özellikleri arasında yer alacak fonksiyonlar varmış. Durum böyle. Bir de Venezuela var. Venezuela'daki haberi de verelim. Venezuelalı göçmenler Brezilya'nın Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista'da meydana gelen şiddet olaylarının ardından ülkelerine geri dönmeye başlamışlar Sputnik'in haberine göre yine. Eee Brezilya'nın Roraima Eyaletinin başkenti Boa Vista kentinde Venüzelalı bir göçmen silahlı soygun gerçekleştirdiği sırada yerli halktan bir genci öldürmekle suçlanmış ve ardından linç edilmişti. Yaşanan bu olay sonrasında hayatlarında endişe eden Venüzelalı birçok göçmen kenti ve sınırı terk ediyormuş. Onlar da BBC'den almışlar bu haberi. Kentte temiz su kaynağına sağlık hizmetine erişimi olmayan birçok göçmen ahşaptan ve plastikten yaptıkları derme çatma sığınaklarda yaşıyorlarmış. Silahlı soygun sonrasında linç edilerek öldürülen Venezuela'lı genç ile birlikte kentte gerginliğin giderek arttığı aktarılıyormuş. Oldukça olumsuz şartlarda yaşam mücadelesi veren Venezuela'lı göçmenlerin yaşanan linç olayı sonrasında hayatlarından endişe ederek Brezilya'yı terk etmeye başladığı söyleniyor. Kenti terk ederek sınır bölgesine doğru ilerleyen göçmenlerin geri dönüşü için Venezuela tarafından Brezilya sınırına otobüs seferleri düzenlenmeye başlamış. Öte yandan 430 bin kişiyle en fazla Venüzele'li göçmeni ev sahipliği yapan Peru'dan ise yaklaşık olarak 90 kişi Venezuela'ya geri dönmeye karar vermiş. 430 bin kişiden 90 kişi ve ardından hükümet düzenlediği uçak seferleriyle göçmenlerin Venezuela'ya dönüşünü gerçekleştirmiş. Tabii 90 kişi için uçak kaldırılır. Birleşmiş, güzel reklam payı vardır. Birleşmiş Milletler verilerine göre son 3 yılda ülkedeki ekonomik kriz, kıtlık ve siyasi çatışmalardan kaçan 2.3 milyon Venezuelalı komşu ülkelere göç etmiş durumdaymış. Benizuelli'deki durumda bu. Benizuelli'nin ee, dışındaki ülkelerde baktığın zaman da benzer şeyler var. Birleşmiş Milletler'in bir açıklaması vardı. Suriye'nin kuzeybatısında son günlerde artan şiddet nedeniyle çok sayıda sivilin öldüğü açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İdlib konusunda uluslararası toplumun batılı ülkeler ve Rusya'ya Rusya ya çağrı yapmış. Birleşmiş Milletler geçen haftadan bu yana Suriye'nin kuzey artan saldırılar nedeniyle onlarca sivilin öldüğünü açıklamış. Birleşmiş Milletler'in Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Mobits İdlib'de ve İdlib'in ilinin güneyinde yer alan Hama ilinde son bir haftadır artan şiddet nedeniyle endişeli olduklarını dile getirmiş. Salı günü Ürdün'ün başkenti Amman'da yapmış bu açıklamayı. Ve Esad rejimiyle müttefiklerinin İdlib'in güneyli hamının kuzeyinde havadan ve karadan yaptıkları saldırıları son günlerde, son günlerde arttırdıklarını belirtmiş. Birleşmiş Milletler temsilcisi aynı zamanda silahlı muhaliflerin de roketlerle bu saldırıya verilen karşılığın arttığını ifade etmiş. Artan şiddet olaylarında onlarca sivilin öldüğünü belirtmiş. Montis, sivillerin hangi tarafın saldırılarında öldüğüne dair bilgi paylaşmamış. Suriye'nin kuzey batısında... 4 tane hastanenin hedef alındığını belirtmiş aynı zamanda Birleşmiş Milletler temsilcisi yine hastaneler hedef alınıyor 30 binden fazla insan da yerlerinden edilmiş son günlerdeki çatışmada ee, ve ateşkes çağrıları var Erdoğan İdlib'de pasif kalmanın bedelinin büyük olacağını söylemiş İran İdlib'de ilgili kaygıları biz de paylaşıyoruz demiş Suriye ise operasyon için hazırlık yapıyormuş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Rusya'nın talebi üzerine Tahran Zirvesi'nin sonuçlarını ve İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplanmış. Amerika'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Nicky Halley'de burada yaptığı konuşmada Rusya ve Suriye ordusunun İdlib'de yüzden fazla hava saldırısı düzenlediğini söylemiş. Halley, e, Nick Halley, e, Rusya Halley Rusya, İran ve Esad rejiminin siyasi çözümle ilgilenmediğini dile getirmiş. Türkiye bunu geçen hafta öğrendi. İdlib'de ateşkes istedi ama Rusya ve İran Türkiye'nin bu teklifini kabul etmedi diye konuşmuş. Ee, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Feridun da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İdlib'de bütün askeri operasyonlar son verilmesi ve ateşkes çağrısını e, yapmasını istemiş. Zaten kendisi yapmış bunu. İngiltere temsilcisi de Erdoğan'ın İdlib'le ilgili kalem aldığı makaleye atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz demiş.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 Kremlin'den Suriye'deki Rus güçlerine saldırı düzenlenebileceğini haberlerine yanıt da verilmiş. Dün söylemiştik bu haberi. Dimitri Peskov, ABD basında yayınlanan Suriye'deki Rus güçlerine saldırı düzenlenebileceği haberlerini ciddiye almadıklarını söylemiş. Peskov basın toplantısında Wall Street Journal'ın haberine ilişkin bir soru üzerine basın haberlerini artık ciddiye almıyoruz. Zira gazeteler kendilerini tamamen itibarsızlaştırdı demiş. Aynen Trump'ın dediklerini tekrarlayarak bu konuyla alakalı gazetelerin itibarsızlaştırılmasıyla alakalı argümanı tekrarlayarak belki de yalnızca resmi açıklamalara esas alıyoruz şeklinde konuşmuş ee, Dimitri Peskov'da. Resmi açıklamaları esas alıyorlar ama bir diğer taraftan da bakıldığında Rusya'da toplum için tehdit oluşturulabilecek sosyal medya paylaşımları için özel bir mahkeme kurulabileceğini dile getiren haberlerde çıkmaya başladı. Evet. Sputnik'in haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dijital ve teknolojik gelişmeler dairesi özel temsilcisi olarak atanan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yine aynı şekilde sosyal medyadaki bazı eylemlerin toplum için tehdit oluşturduğunu ifade etmiş. Sosyal medyadaki bu tür eylemler için kurulabilecek özel mahkemenin detaylı değerlendirmeler yapabileceğini savunmuş Peskov. Beğeniler ve yeniden paylaşımlar için e, özel bir mekanizma geliştirilmesi gerektiğini söylemiş Retibitler ve like'lardan bahsediyor kendisi. Paylaşımların sadece beğeni almak için mi yoksa olumsuz sonuçları götürmek için mi yapıldığının incelenmesi gerektiğini belirtmiş Peskov. Gelecekte bu alanda uzman mahkemeler oluşturulabilir. Bence mevcut sistem bunun için yetersiz kalıyor demiş Kremlin sözcüsü. Rusya e, bir diğer taraftan resmi açıklamalar dışında hiçbir şey itibar etmiyoruz derken. Toplum içerisindeki sosyal medya paylaşımlarındaki like'ları ve retweetleri analiz edebilecek ve bu konu hakkında uyarımda bulunabilecek özel mahkemeler kurulmasını talep edebiliyor Peskov. Rusya'daki durumda böyle bir yandan da çatışmalar saldırılar ve bombardımanda devam ediyor Rusya'nın da içinde bulunduğu kuvvetler tarafından Suriye'nin kuzeyinde. Şimdi kısa bir ara verdikten sonra bu İdlib'deki mevcut durumu Cengiz Akdar'la beraber tartışabilme fırsatı bulacağız şimdi. Açık Gazete Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz Bey, merhaba. Can, günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar efendim istedi. Bugün Ömer Madre yanımızda yok. Evet. Ee, ama... Aferin kahraman gün... günü. <gülüyor> Şimdi... Buyurun. Ee, bu e, İdlib meselesinden başlayalım diyorum. Zaten yani e, işte bir yarım saati e, bu İdlib'e has edelim diyorum. Ancak ondan önce hı hı. E, bugün Avrupa Parlamentosunda çok önemli bir oylama var. E, Orbán'ın e, Macaristan ile alakalı e, e, zaten muhterem e, yani Viktor Orbán. Macar Başbakanı parlamentodaydı dün. Hı hı. E, e, ve kimseden e, hiçbir gruptan e, destek görmedi. E, i̇craatı yerden yere vuruldu. Bu çok önemli bir gelişme. Bugünkü oylama muhtemelen e, e, beklenildiği gibi çıkacak. ve e, Parlamentodan e, Macaristan'ın bir şekilde yani Avrupa değerlerine uymadığı olayısıyla, uymadığı, e, uymaması nedeniyle, hı hı. uymadığı gözlemiyle e, e, cezalandırılması e, yani orban olarak değil ama e, Macaristan'a bir yaptırım e, çağrısında bulunacak parlamento. Bunu gelecek hafta işleriz daha ayrıntısıyla. Evet. Ee, fakat bu bir ilk yani bunu bir kenara not edelim ilk defa bu, bu kadar sert bir e, çıkışta bulunuyor Avrupa Parlamentosu muhtemelen bunun devamı gelecektir şimdi e, artık parlamentonun günleri sayılı gelecek e, Haziran ayında e, Avrupa Parlamentosu seçimleri var bütün Avrupa'da yani e, Orban'la ilgili bir Karar çıksa dahi onun hayata geçmesi neredeyse imkansız. Ama bir sonraki e, parlamento e, dönemi ve esas bir sonraki e, bütçe döneminde herhalde Macaristan'ı ve e, Polonya'yı çok zor günler bekliyor. Cengiz e, Bey. Onlara ne? özenen bütün gayri demokratik e, sabık e, komünist e, Orta ve Doğu Avrupalılar gibi. Evet. Temel motivasyon, daha doğrusu temel neden, bu konudaki temel neden e, ülke kotası, göçmenlerle alakalı ülke kotası mı? Yoksa başka Eurozone'la alakalı e, yaptıkları eleştirilerde de var mı? Yok, bu, bu genel bir mürahaza. Hı -hı. Yani genel bir değerlendirme. E, yani mülteci e, ve İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı falan. Bütün bunlar değerlendirilmiş. Olumsuzlar Hanesi'ne Viktor Orbán'ın not ediliyor. Ama esas tabii e, ülkesinde e, yediği naneler. Yani, e, artık e, Macaristan'da dört dörtlük ve işleyen bir e, hukuk devletinden bahsetmek mümkün değil. E, esas sorun o. Ve e, dün parlamentoda yapılan e, görüşmede Genel görüşmede bütün söz alan Avrupa vekilleri istisnasız bunu vurguladılardı. Yani senin yönettiğin Macaristan'ın artık bir hukuk devleti olmadığını görmemiz gerekiyor. Bunu en başında senin görmen gerekiyor dediler suratına. Evet, yargı evet. bağımsızlığı ve basın özgürlüğü ile alakalı eleştirileri de dile getirmişler. Evet, evet, evet. Evet. evet. Şimdi gelelim biz kendi meselemize. İdlib. E. Bu kendi meselemiz diyorum çünkü bu Türkiye'nin meselesi haline gelmiş durumda. Ben İdlib. Ben bunu büyük ve son tavsiye olarak algılıyorum, anlıyorum, görüyorum. Çünkü herhalde Danı'nın kuyruğu burada kopacak. Yani Suriye İp Savaşı ve Suriye'deki vekalet savaşları bir şekilde İdlib'in e, İdlib, e, cebinin te, tırnak içerisinde temizlenmesiyle e, sona erecek. Öyle gözüküyor. Bütün bunlar yani Biz radyoda kaç kere işledik. Yazdık, çizdik. Yani yıllardır yani bu işin böyle bir ve Ankara'nın hayal gördüğü bir hayal dünyasında yaşadığı, Elitekim artık yumurta kapıya, bıçak kemiğe dayandı. Bir Tahran toplantısı oldu geçenlerde biliyorsun. Bu yani Rusya, İran ve Türkiye. Ne bu pazarlık gibi sunuldu Türkiye'deki kamuoyuyla Pazarlık falan değil. İranla Rusya. Türkiye'ye bir nevi talimat verdi sahramda en azından haber verdiler olacakları şunlar şunlar olacak haberin olsun yani bize haber vermedi deme demeye getirdiler şimdi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bilgi verecek Rusya bir acil toplantı çağrısında bulundu yani orada da bir şey olacağı yok pek çok insan pek çok devlet bir ateşkesten söz ediyor ama bu yani bunun hiçbir şekilde oluru yok oradaki koalisyon yani Rusya İran Suriye benim deşeki koalisyon bunun bir dördüncü ayağı var çok önemli geleceğim şimdi ona bunlar idlibi temizlemek yani tırnak içerisinde idlibi bitirmek idlib'deki o baş kaldırıyı e, sona erdirmek konusunda bu tabıklar yani artık e, ok yaydan çıkmış durumda şimdi Rusya burada sadece Esad rejimine, Şam yönetimine destek vermiyor bunu görmek anlamak gerekiyor e, kendine ve e, Esad e, ve en az kendisi kadar Çin'e de destek oluyor çünkü e, hedefte e, yani İblik'te sıkışmış e, binlerce Çin vatandaşı Uygur ve e, Rusya vatandaşı Çeçen ve bir Orta Asyalılar cihatçı var. Hı hı. Ve, e, e, Çin, hem Çin, hem Rusya e, bunların e, yok edilmesi yönünde bir strateji belirlemiş durumda. 5 e, e, yani bin civarında Çin vatandaşı Uygur, 3 bin civarında da Orta Asyalı Rus yani Rus vatandaşı, işte Çeçen, e, Kabarday, Şubuk var yani. Kuzey Kafkasya kökenli umumiyetle e, bunlar orada savaşıyor yıllardır. Ve e, ne Rusya ne Çin bunların e, günün birinde silah bıraksalar dahi e, geri dönmelerini istemiyor. Evet. E, ve bu e, burada tabi Çin'in e, daha hiç bahsedilmeyen, yani pek seslendirilmeyen bir e, konumunun altını çizmek istiyorum. E, şimdi e, herkes orada savaşta gözle görülen müttefikler Rusya, İran ve Suriye e, olarak görüyor ama arka planda muazzam bir ekonomik destekle 3. bir müttefik var. 4. Yani, bir yani müttefik var o da Çin. Yani bu demin Uygur cihazçılarla bağlantılı ama oradaki savaş e, yani savaş dünyanın en pahalı ekonomik faaliyetidir biliyorsun. <Gülüyor> e, ve bunun finansörünün e, gittikçe yani şu son dönemdeki e, Hayhuyun oradaki e, askeri mücadelenin finansörünün e, Çin olduğu söyleniyor. Çünkü ne Rusya'da ne İran'da ne Şam'da e, yani oradaki e, savaş e, e, savaşı finanse edecek kaynak yok. E, dolayısıyla Çin'i hakikaten çok ciddi almak lazım. Şimdi e, savaş e, bittiği ölçüde zaten daha fazla kendinden bahsettirecek herhalde Fırsız e, Yeniden imarı yani Suriye'nin yeniden imarı konusunda Çin e, tabii birinci ardı. Yani hem kredi e, anlamında hem bu şimdi ittifakın bir parçası olması medeniyle e, hem de beceri. Yani e, bu Türkiye'li müteahhitlerin biliyorsun dünyadaki en önemli e, rakipleri Çinli müteahhitler. Evet. Dolayısıyla yani kimse rüya görmesin Çin'i <gülüyor> Çin'in olduğu yerde ve Çin'in sözünün geçtiği yerde ve özellikle de Suriye'de Türkiye'li müteahhitlerin hiç bir şansı yok. İran ise Suriye ordusuyla beraber bu operasyonun İdlib operasyonunun kara gücünü oluşturacak diyor. Bu uzmanları. Ee, bu da tabi bölgede kalıcı demektir bunun İsrail'le olan e, ilişkisini de doğru okuyabilmek lazım tabi İsrail için Karabağ'dan yani bir tarafta Lübnan'da İzbullah var malum ee, diğer tarafta da şimdi yani Suriye'de de e, doğrudan doğruya devrim muhafızlarından bahsediliyor yani İran e, bu General Süleymani var bu bir e, asker bu İranlı onun yönetimindeki güçlerin e, İdlib'deki son savaştan bir e, e, bir fiil e, çarpışacağı söyleniyor. Evet. E, burada bir bilinmeyen var tabii, o da bu demokratik Suriye güçleri ve PYD onlar ne şekilde katılacaklar bu e, İdlib'den e, açma durumunda olacak cihatçılar Afrin'e ve e, işte sözüm ona özgür Suriye ordusunun ve e, Türk Silah Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgelere intikal ettiğinde buna de, e, demokratik Suriye güçlerinin ve PYD'nin e, tepkisi ne olacak falan bütün bunlar bilinmiyor şimdi. Yani onların da aralarında kavga var çünkü. O, o tabii ki o, o bitmez tükenmez bir e, Gaf kavgası yani sen alacağım ben alacağım kavgası bunun artık devrimle yok işte esas yönetimiyle falan bir alakası yok yani hırsızlık. Cengiz <gülüyor> kim, Bey kim Türkiye malını çetçe alacak falan Mesela Onlar ibaret. Evet Türkiye evet. sınırlarını açacak mı? En temel soru sorulması gereken Hı. soru bu galiba. Şimdi 10 bin 10 binli fursu 3 milyon. Evet. Ee, yarısı. IDP yani Internally Displaced Person yani Suriye'nin diğer bölgelerinden e, gelip oraya sığınmış e, Suriyeliler hı hı. 2 milyon insana hali hazırda e, Türkiye üzerinden insani yardım yapılıyor. Birleşmiş Milletler'in e, yaptığı işlerden bir tanesi bu. Yani çok zor bir, e, bir durum ve oradaki insanların pek Iı, çıkış kapısı tek ama bir, bir, bir, bir Türkiye. Yani Türkiye sınırı çünkü. Bir, bir. Ee, ve beyhanlı yani. Beyhanlının ve karşısı. Ee, şimdi e, bu e, devasa bir sorun ve hükümet sürekli yani Ankara e, sürekli bu konuyu işliyor ve özellikle Avrupalılara aman aman eğer İdlib'de kötü şeyler olursa Dünya kadar mülteci gelecek. Ona göre ha deyip onları aklı sıra çalışıyor. Ama e, iş artık e, oradan çıkmış durumda. Çünkü Batı ve e, yani genelinde Batı ve Avrupa da aslında çok memnun. Çünkü Koy yancı bir durumu var. Yarımağazla işte yapmayın etmeyin falan diyorlar orada burada. Ama son tahliyde bir e, Batı cihatçıların orada yok edilmesinden çok memnunum. Hele kendi vatandaşları için Fransa'nın, Belçika'nın, Almanya'nın, Hollanda, İngiltere, İsveç, Danimarka bütün bu Batı Avrupa ülkelerinde orada kendi uyruğunda olan cihatçılar var. Ve ve e, dolayısıyla Avrupa'nın ve Batı'nın aman yapmayın İdlib'de çok e, sert davranmayın falan bunlar yarım ağızla söylenmiş hiçbir inandırıcılığı olmayan nakırdılar. E, e, ayın altısında geçen gün Birleşmiş Milletler'de Avrupa Birliği ülkeleri, AB8 diye bir grup var. E, Güvenlik Konseyi'nin eski, şimdiki ve müstakbel Avrupalı üyelerinden oluşuyor uğ AB8. Bunlar tipik bir açıklamada bulundular. Zevahiri kurtarmaya çalışan, laf e, e, e, e, işte yapmayın etmeyin falan ama kapalı kapılar ardında Fransızlara veya Belçikalılara sorsa herhalde ne kadar memnun olduklarını ve oradaki cihatçıların yok edileceğinden e, büyük e, e, e, keyif aldıklarını verdi. Hmm. E, e, duymak mümkündür. Keza ertesi gün ayın 7'sinde bu Birleşik Milletler Özel Temsilcisi Mustafa e, Stefan Demiristur'a inli bir e, kurtarma çağrısında bulundu. Tabii burada Türkiye'de bol bol referans vardı. E, roller akfedildi Türkiye'ye. Ama bunun bir onuru yok Rusya ile savaşmadan hatta buna, İran ve de dahil etmek lazım. Hani bu hem ABD hem ABD hem de Türkiye için geçerli. Yani orada artık Rusya ile savaşmadan masada elde edilebilecek bir şey yok. Senin de altını çizdiğin gibi bu batının tek sorunu bugün daha fazla mülteciye gelecek olması. Sınırlarda geçişin başladığı haberleri geliyor daha şimdiden. Eğer operasyon planlandığı gibi ceryan ederse ee, yani büyük bölümü bu 3 milyonun insanın büyük bölümü ve sonrasında e, e, batı sınırlarını Avrupa'ya doğru zorlayacak şekilde e, geçer. Yani çünkü bunların başka gidecek yeri yok ve e, oradaki ittifak koalisyon, yani Suriye e, Rusya, İran Çin'den oluşan e, koalisyon e, e, hedefi ilgili bir gibi. E, tekrar ediyorum tırnak içerisinde temizlemek ee, durum şu aşağı yukarı bu şimdi evet. e, geri ve e, yani o müzikadaki durumla ilgili bilgi gelecek e, daha takım ön e, bir takım şeyler Hı. daha konuşuluyor falan Hı. ama e, burada yani buradan bir Sonuç, şimdilik bir sonuç çıkaracak olursak en azından Türkiye açısından. Yani askeri, siyasi ve diplomatik anlamda e, Türkiye zaten Suriye politikasında tamamen bir kaybeden, yani loser konumundaydı. İdlib'de bu artık ayuka çıktı e, bence. E, Ankara kendi beslediği, semittiği cihatçılarla e, tehdit edilir hale geldi. Ee, görmüşsündür ee, eğer bizi korumazsanız İdlib'de hesabını verirsiniz falan diye Türkiye'ye parmak sallayan, Ankara'ya parmak sallayan bir cihatçının şehit dolaşıyordu Geçen gün Twitter'da diyorsun? Ee, Hemen Türkiye'ye geliriz görürsünüz olacakları falan diye resmen tehdit ediyordu çocuk ee, Şimdi bu çatışmazlık bölgeleri var onu bitireyim bu böyle bir laf ediliyor sağda solda falan. Onunla ilgili de bir küçük bilgi vereyim. işte bu çatış masızlık bölgeleri var. Bunlara riayet etmek lazım, bunu uygulamak lazım falan diyenler var. Şimdi bunun süresi çoktan doldu. Bu 20, 2017 Mayıs'ında yani geçen senede bir seneden fazla oldu. Ee, bu karar alındı ve aslında burada amaç e, Humus'ta daha önce ee, ...Guta'da, Dera'da... ...Kuneytra'da... E, ...sıkışmış olan... E, cinatçıları e, ...İdlib'e... E, ...İtikal ettirmek... ...ve esas Suriye ordusunun... ...biraz toparlanmasını sağlamaktı... ...de 6 aylıktı bunun süresi... ...çatışmasızlık bölgeleriyle... ...çatışmasızlık anlaşmasının süresi... ...6 ayda herkes unuttu gitti... ...yani süre çoktan doldu... ...şimdi... Orası çatışmasızlık bölgesi. Aman yapmayın falan demenin bir manası yok. Ee, yani Türkiye e, Cumhurbaşkanı'yla e, Dışişleri Bakanı'yla ve bütün e, sözcüleriyle e, yani, uluslararası arenada ne kadar aciz olduğunu e, ilan eder şekilde e, işler yapıyor. Mesela bu Wall Street Journal makalesi bu acizin ilanıydı açıkçası. Yani Dostu Putin'i, sayın e, pardon mak makaleciden bahsediyorum. Hı hı. Dostu Putin'i düşmanı Trump'a şikayet ediyor. Hakikaten patetik e, bir durumdaydı. E, bu böyle sürecek herhalde ve e, iddiip e, herhalde çok hızlı bir şekilde yani sonbaharın işte ortasına doğru böyle e, gösteriyor. Yani bunun bunu bundan kaçış yok. E, yani İdlib meselesi en azından rejim açısından ve rejimin destekçileri açısından yani Rusya, İran, Çin açısından kapanmış bir defter olarak şimdiden önümüzde duruyor. Evet. Galiba böyle. Ama size iki haberim var. bu e, Bugün konuştuğumuz konularla alakalı olarak. E, bunlardan bir tanesi Türkiye Sovyetler Birliği'nde yapılan Zapat 81 tatbikatından sonra ilk kez Rusya'ya gözlemci heyet gönderiyormuş. Vostok 2018 tatbikatı içerisinde gözlemci sıfatıyla bulunmak üzere. Evet. ben Onunla ilgili madem e, o, o, o tatbikattan yani askeri tatbikattan e, söz etti. E, ona katılan bir ülke daha var. O da bir ilk. Çin. Çin, evet. İlk defa Çin 3.200 askerle tatbikata katılıyor. Bu çok çok önemli bir gelişme. Yani Türk Türkiye'nin o gözlemci göndermesi de çok önemli ama gözlemci sonuçta işte elinde dürbünle bakacak yani. Evet. O kadar olağanüstü bir şey değil. Çünkü NATO'da da gözlemci gönderiyor yani öyle tatbikatlara ama Çin askeriyle katılıyor. Hmm. Bu hakikati çok, çok önemli. E, 3 bin asker, bin hava aracı, 36 bin tank ve askeri alet, 80 gemi ve deniz aracı yer alıyormuş. Ufak bir ülke galiba bu kendi içerisinde bakıldığı zaman 300 bin askerler. Evet, e, diğeri de Macaristan ve Türkiye yakınlaşması ile alakalı Zigetvar var kuşatması Bak, da... o yakışır. Efendim? O yakışır. Zigetvar var kuşatmasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının evet. gömüldüğü alanın bulunması için TİKA'nın koordinatörlüğünde başlatılan kazılar iki ülkeyi birbirlerine yakınlaştırmaya başlamış kanunun iç organları ile alakalı olarak yapılan kazılar. Evet tabii çok acil bir konu olabilirsiniz yani Zaten o, o eee Yani süren bir mesele bu. Eee Digetuar'da zaten bir türlü var diyeyim kadarıyla orada bir şeyler var yani ya, yapıldı eskiden yapıldılar. Yani yeni değil ama e, artık iç organlarını bulmaya kadar e, e, varmış iş. Hayırlara vesile olsun. Ne, ne diyelim. Evet. E, ama sizin için bir parça seçmeyi de ihmal etmedik ha, Ömer Madron. Yani vardı. onu merak ediyorum evet. şimdi. Bakalım ne diyecek? E, bugün Johnny Cash'in Ölüm Yıldönümü e, ya, bak, bak, çok önemli. Eşleştirdik ve ondan The Big Battle adlı parçaya çalmak istedik size. Pekala. Büyük savaş, kavga. Görüşmek üzere önümüzdeki hafta. Teşekkürler. I think, sir, the battle is over And the young soldier lay down his gun I'm tired of running for cover I'm certain the battle is done For see over there where we fought them It's quiet for they've all gone away All left is the dead and the dying. The blue lying long side the gray. So you think the battle is over, and you even lay down your gun. You carelessly rise from your cover, or you think the battle is done. Now, boy, hit the dirt. Listen to me. Or I'm still the one in command Get flat on the ground here beside me And lay your ear hard to the sand Can you hear the deafening rumble? Can you feel the trembling ground? It's not just the horses and wagons That makes such a deafening sound For every shot fired had an echo And every man killed wanted life There lies your friend Jim McKinney Can you take the news to his wife? No, son, the battle's not over Evet Johnny Cash'ten dinliyorduk The Big Bad Alplı parçayı Şimdi kısa bir ara verdikten sonra iki konumuz olacak Açık Radyo'nun Açık Gaste Programı'nın stüdyolarında Barış İçin akademisyenlerin yargılandıkları davaları konuşmak üzere Akademisyenler Aslı Otman ve Can Candan'ı konuk edeceğiz kısa bir ara verdikten sonra Nereye Doğru Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete Evet Açık Gazete devam ediyor kısa bir ara verdikten sonra konuklarımızla beraberiz ee, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandasıyla yargılanan akademisyenlerin yargılanmaları hakkında konuşuyoruz. Ee, stüdyo konuklarımız da stüdyodaki olan konuklarımız da akademisyenler Aslı Otman ve Can Can'dan. Ee, genel olarak şu andaki güncel durumdan bahsedebilmemiz mümkün olabilir mi giriş kısmında? Hı <gülüyor> hı. Ee, sen başla istersen, en güncelimiz 40 sene o... öncesine gidiyor. Evet, biraz öyle evet. oluyor. 12 Eylül 1980'e gitmemiz gerekiyor bugün yıl dönümü olduğu için. Ee, tabii 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde akademiyi konuşmak e, bence çok anlamlı. Çünkü tarihsel bir süreç içindeyiz. Yani son birkaç yıl içinde olan bir şey değil bu. YÖK diye bir kurum var 12 Eylül'ün bir ürünü olarak. ...ve e, ifade özgürlüğü... ...akademik özgürlükler... E, ...uzun süredir e, bu ülkede... E, ...kısıtlanıyor. E, dolayısıyla... ...biz bunun başka bir aşamasındayız... E, ...şu aşamada. E, en azından... ...ona bir vurgu yapmak hı hı. istedim. E, yani hikayenin ...en tersinden başına alırsak da... E, ...Barış Akademisyenleri... ...davası... ...görülmeye 5 Aralık 2017'de... ...başladı. E, bu e, esasında akademide... Bu niteliksel tasviyenin başı da 16, 11 Ocak 2016 bu suçu ortak olmayacağız bildirisine dayanıyor. E, ikinci seneye girdik bazı arkadaşlar ikinci e, ne deniyor ikinci sezon üç, üçüncü bölümü dün gördük. Evet. E, gerçekten ciddi bir fars var orada hazırlanan bir dizi var yani bir hukuk e, tiyatrosunun arkasında e, sık sık Türkiye'de tekrar eden her rejim restorasyon dönümünde, döneminde akademiye müdahale var. Ee, çok kısa bir şekilde e, hatırlatalım isterseniz yani e, toplam 2.212 kişi bu e, Kürt illerindeki e, ordunun müdahalesine hayır demişlerdi, Belli çözüm önerileri yapmışlardı devlete meşru olarak hitap etmişlerdi bunun sonucunda e, belli aşamalarda kritik virajlarda ciddi saldırılar oldu yani bizdeki olağanüstü hal akademikte olağanüstü hal. ...devletin e, hayatta geçirdiği olan... ...sual esasında 11 Ocak 2016'da başladı... ...yani bir darbe girişimin öncesi... Evet yani Barış Anosu Bildirisi'nin... E, ...kamuoyuyla paylaşılmasıyla... ...yaşanan bir süreç başladı... ...11 Ocak 2016'da... ...dolayısıyla bu içinde bulunduğumuz... E, ...durumda e, aslında hani... ...o sürecin şu anda... E, ...yaşadığımız... E, ...şeyi e, aşaması... E, ...ne olduğunu biraz hatırlatmak... ...iyi olabilir diye düşünüyorum Peki. radyodayken bildiğiniz gibi bir barış bildirisi 16 Ocak pardon 11 Ocak 2016 tarihinde sizin de dediğiniz gibi bu suça ortak olmayacağız başlıklı bir metinle kamuoyuna duyurduğumuz bir barış talebimiz vardı şiddetsizlik talebimiz vardı şiddetin durması ölümlerin durması insan haklarına saygı gösterilmesi ve bu ülkede barışın ...inşa edilmesi yolunda bir talebimiz vardı. Aslında dediği gibi gayet meşru bir talepti bu... ...ve hiçbir suç unsuru da böyle bir bildiri de yoktu. Fakat başımıza neler geldi işte ondan sonra... E, ...kamu üniversitelerinden ihraçlar, soruşturmalar, gözaltılar... ...evlerin basılması, efendim emekliye zorlanması... ...akademisyenlerin vesaire vesaire... ...ve daha sonrasında da bütün bu yaşananlar yani... Ocak 2016'dan sonra yaşananlar, tehditler işte yok kanlarını, kanlarını akıtacağız, duş alacağız vesaire gibi böyle bir takım söylemler basında da çıkmıştı zaten. E, dolayısıyla akademisyenlerin uğradığı bu saldırıları dillendirdiğimiz bir basın açıklaması gerçekleştirildi Mart 2016'da. Hemen akabinde o basın açıklamasını okuyan e, dört akademisyen arkadaşımız e, tutuklandı. Ve onların e, yaklaşık dört hafta süren bir tutukluluk e, süreci oldu. Bizim de nöbetlerimiz oldu. Evet, bizim de cezaevi Zilir nöbetlerimiz. Sihir ve Bakırköy'ün önünde nöbetlerimiz oldu. Evet, e, ondan sonra ilk çıktıkları duruşmada bir başka Barış akademisyeniyle de birlikte e, beş kişi ilk çıktıkları duruşmada e, bu dört arkadaş tahliye edildiler ve ondan sonra tutuksuz yargılama süreci başladı. Ve o celseler hala devam ediyor. Yani e, sanırım dokuzuncu de, celse dokuz evet, evet, e, evet. Ekim'de görülecek. E, bu beş akademisyen arkadaşın e, Çağlayan'da on üçüncü ağır ceza mahkemesinde. E, bundan sonra ne oldu diye kısaca e, şey yaparsak. E, ondan sonra e, sadece bu beş akademisyen arkadaşla sınırlı kalan bir e, dava süreci daha sonra aslında dediği gibi e, bu 2212 e, imzacıdan yaklaşık 400 tanesine çeşitli üniversitelerden şu anda dava açılmış e, bu durumda. Bu bir tezat tabii ki. Yani zaten bütün bu bildirinin bedeli çok eşitsiz dağıtıldı. Hı -hı. Akademideki bütün eşitsizliklerin bir turnusol kağıdı oldu. Genç akademisyenler ÖYP'liler yani doktoru yapması için metropol üniversiteleri yollanıp daha Taşra üniversitelerinde istihdam edilenler önce devletle selet imzalayanlar çok daha büyük sıkıntılar çektiler. Taşra'da olan arkadaşlarımız özellikle cevval savcıların gözaltılarına ve ev baskınlarına maruz kaldılar. Vakıf üniversiteleri bu KHK çözüm bulunmadan önce ilk e, sorun alanıydı yani bütün akademi içinde bir iş kol olarak eşitsizlikleri çok bilur hale getirdi yani Her ne evet. kadar barış akademisyenleri var desek bunun bedeli çok eşitsiz dağıtıldı İşte gençlik üzerinden vakıf veya devlette veya taşrada veya metropolde Metropol içinde de biraz daha geleneği olan ve rektörler tarafından barış akademisyenler işten çıkarılmasının bir bedelinin olan Yani itibar zedelence için bedeli olan ve olmayanlar olarak ayrıldı Yani çok eşitsiz bir bedeli olmuştu e, ceza soruşturması da birinci imzacı tabir ettiğimiz e, ilk aşamada imza koyanlara şu anda açılıyor. Onların da yalnızca dört yüzüne açıldı. Böyle peyderpey İstanbul'dakiler başta olmak üzere açılıyor. E, yani katmer katmer bu bahsettiğimiz Fars oyunda da herhangi bir hani oyunu bile en azından tutarlı kurmak açısından bir şey yok. Burada ciddi bir haddini bildirme, hani ibretlik Osmanlı'dan beri olan bir ibret gösterme devletin o dönemdeki politikalarına, devletten de öte rejimin o dönemdeki politikalarına söz söyleyenlere haddini bildirme ibret verme etkisi içinde şu anda böyle bir sahne oluyor. Bu sahneye karşı da bizim başka bir sahnemiz oluştu. Senaryomuz ve skriptimiz esasında belirli değildi. Yani baştan bir e, tahmin edersin ki bir örgütlenme değil yani hani koca koca e, örgütlenme oturup buluşup yapamadı herkes bilgisayar başında pek Hı -hı. çok insanın vicdani tabir ettiği mesleki tabir ettiği e, bir şey yaptı imza kampanyasına imza koymakta gördüğümüz bu yaşanan hak ihlalleri karşısında en e, riskli veya en derece tepki de değil ama ondan sonra üzerimize yüklenen tarihsel misyonlarla bu bir e, dayanışmaya dönüştü diyebiliriz. Ee, ve e, gönüllerle beraber bu sürecin bilgisi, belleğini tutmak. Bu eşitsiz bedeli, hukuki, maddi, manevi, psikolojik bedelin e, daha doğru dağıtılması için dayanışma her açıdan sandıkaları kurmak. işte e, mobiliteyi sağlamak açısından bir grup gönüllü olarak e, bunun bilgisini, belleğini, e, desteğini, dayanışmasını kurmaya çalışıyoruz. Yani bizim de ayrı bir sahnemiz ve skriptimiz var orada esasında. Evet birçok konu var bu konuyla daha doğrusu bağdaştırılabilecek şu andaki durum tam olarak ne olarak geçiyor mesela benim en yakından takip edebildiğim insanlar yurt dışına çıkamıyorlar yurt dışındaki insanlar içeri gelemiyorlardı pasaport yasa aynı şekilde vardı pasaport yasağına karşı geçtiğimiz ay bir Twitter'da kampanya başlatılmıştı bu konudaki ilerleme var mı herhangi bir şey var mı şimdi bu darbe girişiminden sonra çok cüzi miktarda vakıf üniversitede çoğu devlet üniversitesinden dört 500'e yakın arkadaşımız yani işten çıkılan 517 Barış Akademi'sinin çoğu KHK üzerinden çıkarılmış oldu. Orada bir kitlesel bir çıkarma metodu buldular ve KHK'ye çıkan arkadaşların hepsine diğer e, listede olanlar gibi pasaport tahdidi getirildi. Şimdiye kadar e, bununla ilgili herhangi bir olumlu gelişme yok. O, pek çok başvuruda ve dava da açıldı ama olağanüstü hal komisyonuna atılıyor yani bütün o işten çıkarma paketi içinde değerlendiriliyor. Yurt dışında bursu kadrosu olan arkadaşlarımız çıkamıyorlar. ...KHK'ya orada yakalanan arkadaşlarımız da giremiyorlar. Bununla evet. ilgili kampanyalar yapılıyor ama şu anda milletvekillerinin nezdinde başka bir müdahale yapıldı. Ama bir tek pasaport değil, işten çıkarman aynı zamanda sağlık hakkına erişim. Ee, aynı zamanda çalışma hakkını başka yerlerden kurmak için. Yani sivil ölüm her ne kadar yasak olmasa bile özel sektörde fiili bir kara listeye alınmaya getirdi. Yani esasında hem hareketlilik hem sağlık hem de çalışma hakkı... E, ...ihlal ediliyor. İlal yani ediliyor. Bu insan hakları için bir fikir, fikir özgürlüğünü kullanım... ...esasında başka hak ihlallerine yol açtı. O yüzden de biz başkasının sözünü söylemeye... ...devam etmeye çalışıyoruz. Çünkü artık kaderimiz de birleşti. Birisi için söz söylerken rahat yerinde oturmak... ...ofisinde oturmak yok bizim için. Çok Hı. daha fazla toplum kesimleri birbirine yaklaşmış oldu. Somut soruna da henüz bir olumlu gelişme yok ama... ...bir grup arkadaşımız da milletvekilleri... Yani ...meclis nezdinde müdahalelerde bulundular. Twitter kampanyası onun bir parçasıydı. Evet yani en trajik kısmı yani bu haberleri belki de davalar üzerinden takip edebilmek mümkün olabiliyor. Fakat bir diğer taraftan da mesela e, bu ihraç edilen genç akademisyenlerin özellikle araştırma görevlisi olarak ihraç edilen genç akademisyenlerin şu anda ne yaptığına dair çok fazla bir bilgi yok. Yakın temasa kurmazsanız. En son e, İzlat Baysal Üniversitesi'nden KYK ihraç edilen araştırma görevlisi Orhan Kaya'nın hikayesi vardı. Onu bulup çıkarmak mümkündü yani bir diğer taraftan yerel gazetelerde çıkan. ...çok da kısıtlı sayıda geçimini sağlamak için inşaatlarda çalışmaya başlayan insanlar var. Akademiden Hı. çıkıp doğrudan restoranlarda çalışmak zorunda kalan insanlar var. Hı. Oralarda çalışmayı takip eden insanlar var. Bu insanlar arasında bir iletişim var mı? Birbirleriyle var. dayanışma içerisinde hmm. olabildikleri bir ortamlar mı yani şahsen en böyle süreç içerisinde umut veren girişimlerden biri. Yine gönüllü deyip duruyoruz. Özellikle Mehmet Fatih Tıraşı Adana Üniversitesi'nden evet. mezun olan... ...iktisat ekonometri bölümünde kendi... Alma olan bölümde doktorsunu bitirdikten sonra ders verdikten sonra dönem ortasında dersleri engellendi. Sonra üç tane kabul aldı üniversiteden red aldıktan sonra kendi canına kıydı Mehmet Fatih. Evet. Bizim için çok önemli bir kırılma noktasıydı ve bir grup arkadaş yalnızca buna üzülmek ve bir metin çıkarmak dışında toplam 527 tane doktor öğrencisi ve genç mezun var. Hı hı. Ee, onlarla bir, bir buçuk seneye aşkın bir... ...psikolojik, maddi, manevi e, telefon zinciri ağı kurdular Ve o yüzden bütün bu bizim ihtiyaçlarımız da aynı havuz içerisinde giderilmeye çalışıyor. Yani akademik yönlendirme, psikolojik yönlendirme, maddi, mobilite ile ilgili meseleler ortak konuşuluyor. E, geçen hafta beraberdik Orhan'la me me mesela yine o da e, e, yani özellikle çok uzak durmak isteyen insanlar dışında bu süreç bizim için birbirimizi bulduğumuz bir süreç oldu... Evet. Bu genç akademisi yani prekaryanın gençlik üzerinden kurulması meselesinin çok belirgin gözü görüldüğü bir alan olduğu için de bir grup arkadaş bu konuda sorumluluk kaldılar. E, bu da hani Çağlayan Akademisi'nin diyelim görünmeyen bir yüzü arkadan bir süreç aslında e, ihtiyaca yönelik çark dönüyor diyebiliriz. Evet Çağlayan Akademisi güzel bir tabir oldu. Bir de aynı e, evet, zamanda... Evet o şeyin o canın tabiri. <gülüyor> Yok hepimiz kullanıyoruz <gülüyor> sadece benim değil Dayanışma Akademisi yani Dayanışma Akademileri üzerinden devam eden de bir süreç de vardı. Kuvvet Lordoğlu'nu biz geçtiğimiz evet. haftalarda e, kitabı editörlüğünü yaptığı kitabı e, dolayısıyla konu kalmıştık. Orada da biraz bahsedebilme fırsatı bulabildik. Peki bu akademiler devam ediyor mu? Bunlarla Tabii, alakalı bilgileriniz var mı? Yani bu dayanışma mı? akademileri devam ediyor. Kocaeli Dayanışma Akademisi başta olmak üzere evet. Koda. Dayanışma Akademileri çeşitli... Mersin Kültürhane, de... İzmir evet. Dayanışma Akademisi. Onlar Türk İnsan Hakları Vakfı o akademisine dönüşmek üzereler. Ankara Kooperatif var, Ankara Etim Kooperatif. Eskişehir Okulu aynı zamanda bir kafe kurdular. Hı -hı. Şeyden sonra, müzik gruplarından Hı -hı. sonra, Barış Rezgilerden sonra. En aktifi... Beş diyebiliriz. Onun dışında İstanbul'da tabii nasıl unutabilirim kampüssüzler ve yeni e, bir ay önce kurulan bir arada derneği var. İstanbul Dayanışma Akademisi e, kurdu. Bu yedi oluşum dışında da ders bazında oluyor. Diğerleri henüz kurumsallaşmış değiller. Bunlar çok farklı e, il ve yerel deneyimlerle devam ediyorlar. E, esas teker teker onlara da konuşmak da çok iyi olabilir programın devam için. Evet. Onu konuşabiliriz ama bir diğer taraftan ben dava sürecine tekrardan geri dönmek istiyorum. Ee, şu andaki durum nasıl gidiyor? Yani bir davaların birleştirilmesi gibi bir durum söz konusu olacak mı yakın bir zaman içerisinde? Ee, böyle bir o, öngörü var mı? O henüz belli değil. Yani her bu davalar yani 500 kişi açılan davalar ve artmakta olan davalar farklı ağır ceza mahkemelerinde görülüyor Çağlayan'da. Ve her mahkeme kendine göre bir yol e, 17 izliyor. Geçen yıl 17 cesaydı, mahkeme. Evet, evet 17 mahkeme de görülüyor. Dolayısıyla bazı mahkemeler kendi içinde e, davalarını birleştirirken, bazı mahkemeler işte 301 için izin iz evet. e, adalet Bakanlığından. 301 rinci madde üzerinden yargılanmak iznini talep ediyorlar işte avukatların çoğu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen o ana ilk davayla diğer davaların birleştirilmesi yönde talepleri var fakat bunlar henüz gerçekleşmiş değil en somut olan Mahkemenin kendi içindeki davaları birleştirme yoluna gitmesi. Mesela dün görülen hmm. e, 35. Ağır Ceza Mahkemesi böyle hmm. bir yolu e, izliyor. Ama yalnızca e, üç mahkemede oldu şimdiye evet. kadar birleştirme. İki evet. mahkeme ek bir suç çıkardı. 314-2 diye daha böyle cafcaflı bir ismi olan. Onda bir de ek savunma istiyor. Bir diğeri, diğerleri birleştirmiyor. Bazıları dost, durdurup 301 dediğimiz yani bizim yargılandığımız terörle mücadele. Bu ter, e, ceza kanunu 301'inden birinden yani Türklüğü aşağılamaktan istiyorlar yani esasında bu da ciddi bir adli yargılama hakkının ihlali çünkü aynı metin bütün iddianame 17 sayfa benim ismi silip canın ismini yazmış Hı. hatta tebligatlar ayrı ayrı kişilere gidiyor yanlışlık oluyor e, yalnızca kanatlardan oluşuyor tek fiil suça zemin teşkil eden metin ama hepimiz ayrı ayrı yargılanıyoruz bu da apayrı yargılanıp ayrı e, suçlar da atfedilmiyor ama ben girdiğim zaman 15 ay e, hapis cezası alacağım biliyorum. Yani benim girmeyen bir insan böyle hangi suç çıkacağını biliyor. Çünkü iddianame kes yapıştırı olduğu gibi hı hı. bütün hükümlerde, bütün mütalaalarda telepati o varmış gibi. Birleşik esasında mahkeme heyeti içinde koordineli ve arkasında koordineli. Biz de koordineliyiz ama sanki orada da bir Ceza yargılaması sonu açık hakikatı erişme süreci varmış gibi yapıyoruz. Evet, bizde koordineliyiz ama tabii arkamızda böyle bir hani hukuk yok dayanabildiğimiz <gülüyor> evet. için acı tarafı o. Aynen. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise bizim de dayandığımız bir hukuk olması gerekiyor arkamızda. Evet. Fakat bunu bulamıyoruz. İşin en sıkıntılı tarafı Hı -hı. o. Yani e, evet. öyle bir ciddi sıkıntısı var. Hatta. Tersini evet. bu. Tersini hakimler ifade merceği gibi sorular soruyorlar. Hani kanatları onların da oluşmuş. Gerçekliğin ortaya çıkması, yani metnin zemin teşkil ettiği olaylar oldu mu diye sorabilir. O raporları istetebilir. Veya gerçekten söylendiği gibi terör örgütünden Emir almışsak onun kanıtlarının gösterilmesi lazım. Bir adet kanıt yok. Bütün 80'den beri olan Kürt sorunu tırnak içinde Türk sorunun sürecinin yazıldığı kötü bir tarih kompozisyonunu arz ediyor iddianame. O da yapmıştır. Bir de çok yani trajik bir şey var burada. Böyle bir iddianame ile karşılaşıyoruz. Yani düşünsenize Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 2200 küsür akademisyenin karşısına böyle bir metin koyuyorlar. Yani bu Türkiye açısından çok trajik bir durum değil mi? Koskoca anayasa profesörlerin evet. önüne... Yani İbrahim Kaboğlu geliyor Hı -hı. E, aklıma tabii ki ilk olarak. Hı -hı. Önüne böyle bir iddianame geliyor. Ve o onu orada lime lime, lime, lime ilk beyanında yaptı bunu Hı -hı. zaten gördük. Diğer, arkadaş, Diğer hukukçu arkadaşlar olan olmayan, hukukçu olan hukukçu başka olmayan başka açılardan. Başka açılardan kendi alanlarından kendi uzmanlık alanlarından. Yani Türkiye'nin akademisinin e, belki de hani e, e, ne bileyim ben hani en... E, e, üst tabakası diyeceğim belki çok doğru olmayabilir yani bu işini tabir ama işin iyi yapan diyelim ve toplumsal bir hani şeyi olan farkındalığı olan diyelim insanların önüne böyle bir iddianame ve böyle bir süreç sunuluyor. Evet. Bu da işin çok trajik bir tarafı Hı. çünkü bir yandan da uluslararası gözlemciler geliyorlar, bu süreci izliyorlar mesela. Ben şahsen kendim adına utanç duyuyorum bundan. Yani bu, böyle bir şeyle böyle bir şeye maruz bırakılmak. Ee, bana gerçekten çok trajik geliyor ve bundan utanç duyuyorum. Evet geçtiğimiz sene e, Kerem Altıparmağan bizim de programcılarımızdan olan hı. Kerem Altıparmağan bir başvurusu vardı. Barış Çiçin Akademisyenler için yapılan e, bir ahim başvurusu vardı reddedilmişti o. Hı hı. Evet evet şu anda bu süreçte Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine tamamen endeksli bir dava esnasında evet. yani daha vitrinde bir dava. Tırnak içinde rehin veya pazarlık unsuru olarak kullanabilecek bir dava o iniş çıkışları yansıtıyor ve esasında Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde de insan hakları vurgusu tamamen sıfırlanmış bir durumda. Evet. Yani bombalamalara ve doğrudan insan ölümlerine karşı hiçbir şey söylemeyen, içeride iç hukuk yollarını tüketmeyin diyen bir sistem, uluslararası insan hakları hukuk sisteminde işlemediğini gördük. O açıdan tüm insan hakları hukuku sistemi içinde çok... Gerçeklik momenti bu bizim davamız için. Birçok açıdan bir tür sol kağıdı olarak nitelendirebilmek evet. mümkün galiba bu davayı ama o vitrinde olan kısmına katılıyorum ben de. Mesela dün geçtiğimiz gün çıkan bir haberdi yanlış hatırlamıyorsam bu. Ee, yeni Türkiye argıcının seçimi için belirlenen üç hukukçu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kilitlenen bu belirlenemeyen evet. devrundaki üç hukukçudan birisinin de aynı zamanda elemeye geçenler arasında bulunan Hı -hı. hukukçulardan birinin de. Barışçı akademisyenler tarafından hazırlanan bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan profesör doktor Necati Polat oldu. Diğeri de soruşturma odada olan şahıs hangileri seçilecek bilmiyoruz yani öyle bir kompozisyon geçmiş. İlginç bir tablo söz konusu. Biz e, aylardır yani 7 e, Aralık e, 2017'den bu yana e, yüzlerce e, kaç duruşma gördük? Şey, şimdi celse, kadar, celse anlamında toplam e, 468 galiba. Ya. Evet yani 468 celse yani 500'e yakın celseyi takip ettik. Hı hı. E, duruşmaların olduğu e, günün başlangıcında Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklamamız oldu. Oraya dayanışma... ...içinde olan arkadaşlar geldiler... ...yakınlar, öğrenciler... ...sendikadan... ...arkadaşlar geldiler... ...onlarla birlikte bir basın açıklaması... ...yapıyoruz ve tekrar tekrar... ...bu yaşadığımız süreci dillendiriyoruz... ...dayanışma çağrılarımızı... ...yineliyoruz... ...ve bunu yapmaya devam edeceğiz... ...yani evet. Aslı'nın dediği gibi... yani ...birinci sezon bitti çünkü adli tatil... Hı hı. ...araya girdi, şimdi adli tatil sonrası... ...bir nevi ikinci sezonu hı hı. başladı... Bunu yapmaya devam edeceğiz. Yani 500'e yakın dediğim gibi celseyi takip ettik. Bundan sonra da takip etmeye devam edeceğiz. Bir de Twitter hesabımız üzerinden de at barış akademik web sitemiz üzerinden barışçınakademisyenler.net Mümkün olduğu kadar e, bu yaşanan süreçleri de paylaşmaya e, çalışıyoruz. Bu şeyi sevdim aslında türk sol kağıdı e, metaforunu sevdim. Medya açısından da aslında bir türk sol kağıdı oldu bu durum. Yani hmm. takibi haber takibi ve haber takibinin hmm. ardından gelebilecek olan e, olayın ne olduğunu insanları basit hmm. bir şekilde anlatmaya kadar varan içerik analizleri ile alakalı e, birçok şeyi göremedik. Bunlardan belki İstisnai bir durumu teşkil eden bir adet vardır. Müthiş bir iş yapıyorlar evet, yani zaten ekip, ekip haline geldik onlarla. Bir tek gazeteciliği de aşan bir esasen üniversitelerde yapılması gereken bir arşiv süreci var. Evet. Yani orada bütün e, savunmalar arkadaşlarımızın savunmalarının hepsini e, metin olarak okuyabilirsiniz. Saniye saniye yapıyorlar yani biz Barış Akademik'ten Orada olmayan arkadaşlara real time bilgi geçerken e, onlar da hemen 3-5 saat içerisinde derde toplum e, haberi çıkartıyorlar. Yani birazcık da ben mesela o yüzden koordinasyon lafını çok sevmiyorum. Yani hani bir, bir grup gönüllüyüz. Bizim işimiz, mesleğimiz Hı -hı. yani daha uzun vadede yaşadığımız o anki mekandaki işte belli çıkar odaklarından bağımsız bir meseleyle uğraşmak. Yani bunu kendimiz dava öznesi olduğumuz yerde yapmasak çok büyük bir tezat olurdu. Yani biz burada evet. belleksizleştirmeye ve bütün olan bir şeyi araştırmaya karşı bellek tutmaya çalışıyoruz. Bu belleği tutarken de bunun her zaman bellek yaratma süreçlerinin çok terapik, dayanışmacı bir yanı da var. Yani orada olmak, salonu doldurmak... Yani akademi bir tek oradaki basın açıklamasında beden göstermek bir kellerinin fazla olması değil. Bütün oradan başlayan, devam eden süreç esasında bizim şimdiye kadar akademi içine çektiğimiz sıkıntıları konuştuğumuz, güven ilişkilerinin kurulduğu, işte bahsettiğim gibi dayanışma akademilerinin, nüvelerinin atıldığı, doğa bilincinin, sosyal bilinciyle konuştuğu, hangi alanda çalışabileceğini yaptığı, hani fiziki olarak da birbirimize her anlamda iş bulduğumuz maddi, manevi bir süreç. Yani ben, şey hatırlatıyor bana bu, hani böyle 19. yüzyıl işçi hareketinin çıkışı böyle hani, ...şeyler borcuva formlar, okuma kulüpleri... ...spor kulüpleri alıp sandıklar... sandukalar oradan çıkmış ya yani... ...bize de bir yargı formunu da yattılar... ...ve bizim zaten uzun zamandır... ...üniversitelerde yatacak yerimiz yoktu... ...yani bir tek mesele devletin otoriterliği değil... ...işte şirketleşme... ...sık el değiştiren üniversiteler ondan sonra ciddi bir bürokratik ve feodal bir yapının içeride oluşması yani üniversitelerde zaten 180 bin kişilik sektörde ne kadar bu hayatın sorunlarını içerebiliyorduk yaşam için bilim yapabiliyorduk sıkıntılarımız vardı yani genç akademisyenlere bakımı çok evet. açıklayıcı bir şey yani biz burada esasında bu bize dayatılan yargı ve çağlayan formunda o heyhüla binanın önünde o güven ilişkilerini kuruyoruz ben orada ve içinde. evet ve içinde ve önünde bunlar kurduğunu düşünüyorum o yüzden bu çağrı gelin katılın çağrısı bir iş, form arayışı yani bu kadar baskıcı ve zor zamanlarda e, gerçekten de e, ihtiyacımız nefes gibi ihtiyacımız olan bir şey. İyi geliyor yani herkesi geliyor. bekliyoruz. Oldukça trajik ve aynı zamanda komik durumlarla karşı karşıya kaldığımız dönemlerin aynı zamanda farklı bir turnusol kağıdı olarak nitelendirilebilecek bir dava. En son mahkeme başkanı Selami Yılmaz'ın açıklaması vardı iddianameyi anlamak için değil usul gereği okuyoruz. Ama görüyorsun takip ediyor sizleri bizleri. Evet. Bakalım biz de takip etmeye çalışıyoruz diğer e, yan yana durduğumuz dayanışma içerisinde olduğumuz medya organlarıyla ve sizin de bizim hatırlatmalarınızla beraber takip etmeye çalışıyoruz süreci çok teşekkür ederiz katıldığınız R rica için. Rica ederiz yani şey çok çok biz de çok teşekkür ederiz e, bizi konuk ettiğiniz için ve bunları birlikte e, konuşabildiğimiz paylaşabildiğimiz için dinleyicilerle e, bu süreç çok yoğun bir şekilde devam ediyor Hı -hı. ona tekrar e, dikkat çekmek isterim yani böyle. Örneğin önümüzdeki haftalar içinde onlarca duruşma görülecek gün, gün, için. gün efendim bir gün içinde bir gün içinde, gün içinde hatta onlarca duruşma farklı mahkemelerde yani çok yoğun bir dava trafiği, duruşma trafiği söz konusu. Hı hı. Ee, ve bu böyle 2019'un e, içine doğru da sarkmış durumda. Yani verilen tarihler, celse tarihleri bunu gösteriyor. Yani önümüzde çok uzun bir süreç var. Eee barışın akademisyenler olarak o anlamda e, bu süreçte aslının dediği gibi hep birlikte e, dayanışma içinde bu süreci e, e, bu süreci yaşarsak bence e, hem davası olan akademisyen arkadaşları destek anlamında çok anlamlı olacak evet. hem de oradaki aslında da detaylı olarak anlattığı gibi kazanımlar anlamında bir deneyim olacak diye düşünüyorum. Yani yaşam evet. ve barışın sözünü ifade edebildiğimiz yerlerde azalıyor. Cumartesi anneler ve gazeteler meydanı da artık pek imkansız bir yere geldi. O yüzden birleşeceğimiz çok nokta var sanırım. Evet bunun çağrısı de yapılıyor sürekli. Çok teşekkür ederim tekrardan. Çok sağol canım. Çok sağ Biz takip etmeye devam edeceğiz ve burada olmaya devam edeceğiz. Johnny Cash beraber başlangıcı yapmıştık ve aynı şekilde bitiriyoruz Johnny Cash ile Ölüm Yıldönü'müydü. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden müzisyen, gitarist ve söz yazarı Johnny Cash'in Ring of Fire adlı parçasıyla beraber haftanın üçüncü gazetesine son veriyoruz. Ben canton Bill Teknik Bası'da arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer'le birlikteydiniz. Hepinize günaydın. Günaydın. By wild desire I fell into a ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire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 And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Stay.